andan birinci bölüm Yazan Halide Edip adı var. Radyo uygulayan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. çarklı fesleriyle çalım satarak kırıtan delikanlılardan söz ediyorsa hoşlanmıyorum onlardan Neriman size bırakıyorum onları hepsini size İçten insanları seviyorum ben elbette andan istemem aşk olmasın sizin aşk dediğiniz yapmacık duygulardan başka ne ki tabiatın elinde oyuncak olacak değilim İçgüdülerine kapılmayan mantıklı sağduyulu insanları seviyorum ben varsın genç olmayı versin hoşlandığım bu insanlar Genç dediğin nedir ki adı üstünde delikanlı deniyor onlara Ben delikandan hoşlanmıyorum Dağısı var mı? Bu yüzden kınayan kınasın beni Numan ağa Buyur küçük hanım İşin var mı? Ee, var küçük hanım babanız bahçıvanları buldurup arka bahçeyi düzene sokturmamı istedi Ağız zarar yok sonra da yapabilirsin bu işi Deniz kenarına kadar inip dolaşmak istiyorum biraz Benimle gelir misin? Yalnız çıkmam hoş görünmez belki Babanız bir şey demezse gelirim küçük hanım Benim alıkoyduğumu öğrenirse bir şey demez baba. Deniz kıyısında ayaklarımı suya sokmak istiyorum Öyle hoşuma gidiyor ki Sen de gelir misin Neriman? Gelmek isterim ama gelemem <gülüyor> Annemden mi korkuyorsun yoksa? Korkma ben söylerim Olmaz olmaz Razı olsa bile gönülden izin vermez Senin için de öyle sanırım <gülüyor> Anneme aldırma o hiçbir şeye izin vermek istemez. Elinden gelse çarşafa bile sokar bizi. Tonton anacım bir. Delikanlılardan hoşlanmıyorum diyorsun ama... ...kendin tatlı bir deliden başka bir şey değilsin Handan. Keşke olabilsem. Deliler erişmek istediklerine eriştiklerini sanırlarmış. Senin erişmek istediğin nedir? Bir bilsem. Kitaplardan, bu hocalardan öğrenmek istediğim de bu zaten. Ama öğrenemiyorum bir türlü. ...bir boşluk var içimde. Hem de derin bir boşluk. Sana tuhaf geliyor belki de bu sözlerim. He? İtiraf ederim ki pek anlayamıyorum seni. Benim erişmek istediğim şeyler açık seçik. Biliyorum. Evlenmek, yuva sahibi, çoluk çocuk sahibi olmak değil mi? Evet. Sanırım bizim yaşımızdaki genç kızların başka kaygısı da olamaz. <gülüyor> Öyleyse babamın dediği doğru. Ben gerçek anlamda bir genç kız değilim. Ne dersin? Düşüncelerine, zevklerine bakılırsa öyle. Ama çevredeki delikanlıların hayran bakışları hesaba katılırsa... ...hem de oldukça ilgi çeken bir kızsın. Onların hayranlıklarına bakma sen. Biraz da acayip bulduklarından ilgileniyorlar benimle. Hoş. İlgilendiklerini de sen söylüyorsun ya. Biriyle dahi konuşmuş değilim daha. Hiçbirine yüz vermiyorsun da ondan. <gülüyor> Yavan bulacağımdan korkuyorum onları Neriman. Bırak bu süslü kuklaların da birer iç dünyaları olduğunu sanmakta devam edeyim. Hem tanışmanın ne yararı olacak? Onların hakkındaki meraklarını gidermek için vakit harcayamam doğrusu. Meraklarını mı? E ne? Herhalde güzel olduğum için ilgilenmiyorlar benden. Güzel olmadığımı biliyorum. Budala değilim o kadar. Saçma. Hadi hadi saklama. Yoksa güzel olmayışıma üzüleceğimi mi sanıyorsun? Aldırmıyorum bile. Bilirsin gerçek duygularımı söylemekten çekinmem. Güzellik bana değil size lazım Evleneceksiniz çünkü Bir gün sen de evleneceksin ha, Olmayacak şey değil tabi Dedim ya tabiatın birer oyuncağıyız Hepimiz Ne o? Göz geçirdin hanım Yoksa yeni bir kaygın mı var gene? Nereden çıkarıyorsun bunu da bey? Kaygılanacak bir şey yok Allah'a şükür Hadi hadi sen bulursun bir şeyler Bilmez miyim ben İşte alnında üç tane kırışık Senin alnındaki üç çizginin ne anlama geldiğini Pekala bilirim ben Ne anlama gelirmiş Sudan bir şeyi kendine kuruntu ettiğini gösterir bu İtiraf et bakayım Yoksa kızlarla mı bir anlaşmazlık var gene Kızlarla değil kızla Neriman'la hiçbir anlaşmazlığım olamaz biliyorsun bey Kendi halinde yumuşak başlıdır o ...yeğenim ama öz evladım gibi verdiğim terbiyeyi benimsemiştir. Ama Handan... ...doğrusunu istersen öz evladım olduğu halde... ...senin kızına etkili olamadım bey. Aklına eseni yapıyor. <gülüyor> Lafın buraya geleceğini biliyordum doğrusunu istersen. Gördün mü? Demek ki senin de dikkatini çekmiş onun davranışları. Yalnız benim mi? Bütün çevrenin dikkati Handan'ın üstünde. Ama ne yalan söyleyeyim... ...bununla övmek gerekir hanım. Örnek bir genç kız olarak görüyor herkes onu. Bu da senin hüsnü kuruntun olmasın. Şaşıyorum sana doğrusu. Nedir Handan'ın kınanması gereken davranışları söyler misin? Kız on yedisine geldi bey. Bu yaştaki bir genç kızın hiç değilse başını örtmesi gerekmez mi? Başını örtmek bir yana... ...kadın erkek büyük küçük demiyor... ...kırk yıllık dost arkadaşmış gibi herkese karşı samimi davranıyor. Söyler misin bana? Bizim terbiyemize sığar mı bu? Elbette sığmaz. Ama bizim dediğin terbiyenin içinde yetişmedi ki Handan. Alafranga terbiye almış bir kızın Yüzüne peçe başını örtü koyduramaz Bundan ben de umudumu kestim zaten Söyletmiyor bile Ama şunu da bil ki çok düşündürüyor bu iş beni Bu kız evde kalır <gülüyor> Senin kaygın bundan zaten Farkındayım Peki ama nedir telaşın Aha, Kızı bir an önce başından Sağmak mı istiyorsun sen yoksa Zamanı gelince her kız yerini bulmalı Zamanı gelince bulur merak etme hmm, Bu gidişle hiç sanma. Onun aklı fitri kitaplarda onun da sorumlusu sensin bey Kız dediğin genç yaşında ancak evliliğe hazırlanmalı E onun yetişmesi de anasının yanında olur Okullarda değil Handanın yaratılışı başka hanım Onu senin dizinin dibinde oturmaya zorlasaydık Yazık olurdu Bari bundan sonra biraz evli ocakla ilgilense Ama ne gezer Şimdiye kadar okuduğu yetişmiyormuş gibi Yeniden hocalar tutmaya kalkıyorsun ona sen İlmin sonu yoktur hanım ...hem unutma ki tuttuğum hocaların biri musiki, ...diğeri edebiyat dersi veriyor. İlimle fenle ilgisi yok ki... ...üstelik bu hocaları sadece handan içinde tutmuş değilim. Neriman'la birlikte ders alıyor biliyorsun. Evet ama doğrusun. isterseniz ben pek faydalanamıyorum enişte. Neriman burada mıydın sen? Sesinizi duydum da geldim teyze günaydın. Günaydın enişte. Günaydın yavrum. Günaydın. Tekrarla bakayım şu sözünü. Neden faydalanamıyormuşsun derslerden sen... Tembelliğinden demek daha doğru olur Ya da kafam almıyor hiçbirini Şu musiki dersi gene en iyisi Mi bemolleri sol majörleri hiç mi hiç anlamıyorum ama Hocanın sesi pek fena olmadığı için ilgiyle izliyorum Gel gelelim edebiyat dersi baya uykumu getiriyor ne yalan söyleyeyim işte. <gülüyor> Hele şu aruz bezni yok mu Hani yanımda handan da olmasa bir dakika tahammül edemeyeceğim <gülüyor> Gördün mü aferin sana kızım Senden bunu beklerdim zaten Laf işte Aruz en zevkli bölümüdür edebiyat dersinin Dünyada hiç anlamı olmayan bir söz düşünebilir misiniz siz? Anlamı olmayan bir söz mü? Olmaz Her sözün anlamı vardır elbet Öyleyse söyler misiniz bana Şu fa Ya da <gülüyor> müfte ilatünün anlamı nedir? Hadi bakalım hemen söyleyin <gülüyor> Bak şimdi Bu da <gülüyor> soru mu yani? Öyle madem ki her sözün bir anlamı olmalı Onların <gülüyor> anlamı yoktur sanırım <gülüyor> Seni gidi şeytan kız seni Aklınca beni faka bastıracaktın öyle Bas baya bastın işte bey Ah akıllı kızım benim İşte sizin ders dediğiniz böyle manasız şeyler Desenize size ders aldıracağım diye Boşuna para döküyorum ben Hayır hayır işte Handan için konuşmaya hakkım yok Sanırım o çok zevk alıyor bütün bunlardan Hoca ile öyle tartışmalara giriyorlar ki konuştuklarının bir kelimesini bile anlayamıyorum doğrusu. Bu kız erkek olmalıymış erkek. Daha ne kadar sürecek bilmem ki. Onun ev kızı olmasından umudumu kesmeye başlıyorum artık be. Ev kızı mı? <gülüyor> İlahi teyze Handan ev kızı değil mi yani? Bir yumurta pişirmesini bilmeyene ev kızı mı derim be? Yumurtayı herkes pişirebilir teyze ama hiç kimse Handan'daki meziyetlere sahip olamaz kolay kolay. Sana aferin demek sırası sanırım bana geldi şimdi. Var ol yavrum. Doğrusun isterseniz hayranım ona. Handan gibi olmayı becerebilsem keşke teyze. Sen de evde kalmaya mahkum olurdun onun gibi. İsabet ki becerememişsin. Ağzını hayra aç hanım. 40 gün ne dersen o olur. Bu gidişle gerçekten ne de bırakacaksın sen o kızı. Olacağına bak sen be. Ah, Handan güzel bir kız sayılmaz. Bunu da hesaba katmak gerek. Kim demiş? Böyle konuşmakta haksızsın teyze Benim gözümle çevremizin en güzel kızı o Sağ ol yavrum, sağ ol Çok seviyorsun da ondan öyle geliyor sana Aslında onu benim kadar Hiçbiriniz sevemezsiniz İşte kaygım da bu yüzden ya Kaygılanma hanım Handan'da öyle bir iş güzelliği var ki Bütün dış güzellikler sünük kalır yanında Çok güzel söylediniz enişte Siz onu gidin de Selim Bey'e sorun Geçenlerde ne dedi biliyor musunuz Handan için ...gösterişsiz bir kutu içinde... ...baha biçilmez bir değer saklıyorsun sen dostum dedi. Bizim Selim Bey mi bunu söyleye? E kim olur bizim Baltebeli Selim Bey elbette. Onun böyle konuşmasının... ...başka bir anlamı olmasın bey. Yeni bekar değil mi? Hı? Hadi canım... ile ne alakası var bu işin? Bilirsin ki Handan'ı evladı gibi sever o. Hem benim bildiğim... ...yeğenin o da bezi yok. Zaten nerede olduğu belli bile değil. Nazım Bey mi... Gene Avrupa'da diyorlar. Al bakalım. Tanımayan da yok bu delikanlıyı. Kızım nereden alıyorsunuz bu bilgileri Allah aşkına? Konuşuluyordu da duydum teyze. Konuşuluyormuş da duymuş. Öyle sanıyorum ki bu genç kızları ilgilendiren bir şey değil pek. İlahi teyze. İlgilendiğimizi de nereden çıkartıyorsun? E baksana Avrupa'da olduğunu bile öğrenmişsiniz. Sıkıştırma kıza hanım. Nazım'ın maceralarını İstanbul'da bilmeyen mi kaldı? Yakında Fransa'dan dönecekmiş. Selim Bey mi söyledi bunu? Hımm dönmese daha iyi. Aa, neden teyze? Ne ne lazım senin hanım? İster dönsün, ister dönmesin. Selim Bey duysa bu lafını bayağı gücenir. Ben siyasete karışmış kimselerle uzaktan yakından ilgim olmasını istemem doğrusu. Vatanperver bir delikanlıdır o. Sarayın hoşuna gitmediği doğru. Ama temiz yürekli bir gençtir. Hürriyetçilerin başı diyorlar onun için. Öyle bak öyle bak. Neler de biliyor bu kız. Handan da biliyor mu bütün bunları İlahi teyze bilmeyen mi var Ne olursa olsun Selim Bey'in bu yeğeninden hoşlanmıyorum Kendini üzme böyle şeyler için hanım Hoşlanmamız ya da nefret etmemiz Ne onun için bir şey değiştirir Ne de bizim için Selim Bey saygı duyduğum bir aile dostumuzdur O kadar Yeğeni tanımıyorum bile Sanırım bu dostluğa da karşı değilsindir Ne demek Ailemizden biri demektir Selim Bey Bugünlerde İstanbul'a inecekmiş mektup aldım <gülüyor> Selim amca mı? Öyleyse odasını hazırlayalım. Kalmayacak sanırım. Ama gene de hazırlamakta yarar var. Ne olur ne olmaz. Günü birlik ineceğim diyor. Ta Maltepe'den buraya öyle mi? Üşenmez o. Yaşlı ama eski topraktır Selim Bey. Boğaz'ın şu nefis Ay. manzarasına sırtını verip... ...gene kafanı kitap yapraklarının içine sokmuşsun öyle mi? <Gülüyor> Seylem amca nereden çıktınız böyle <gülüyor> Nereden mi Aşk olsun beklemiyordunuz demek beni e, Babana yazmıştım oysa ki Gel bakayım uzat yanaklarını bana <gülüyor> <gülüyor> İyi ki söylememiş Sürprizlere bayılırım Hala sürpriz mi sayılıyor benim bu eve gelişim Eskisi kadar sık gelmediğinizi itiraf edin Sen Selim amcanın kaç yaşında olduğunu Bilmiyorsun anlaşılan Tanıdığım abi. insanların en genci <gülüyor> Bak Bu sesi yavaş söyle Üstelik yanaklarından öptüğümü de görürlerse Hakkımızda dedikodu yaparlar Aa, Yapsınlar Gelin oturun şöyle ee, İçeridekilere bir merhaba demeden mi e Dersiniz elbet Babam iskeleye kadar indi zaten Verin elinizdekileri şuraya koyun Nedir bunlar Kitap ne haber bakalım Sana verdiğim kitabı okudun mu e, Daha bitmedi Doğrusunu isterseniz bitecek diye ödüm kopuyor Onun için azar azar okuyorum <gülüyor> İyi çocuk Bana onu verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum size Yepyeni bir tanrı kazandırdınız bana Yepyeni bir tanrı mı Hı, Evet Selim amca İnsanları her fırsatta cezalandırmayı düşünen çatık kaşlı bir tanrı yerine Müşfik, hoşgörülü ve affedici bir tanrı bu kitabı herkesin okumasını isterim Seni tebrik ederim yavrum Gerçek tanrı kimseye ama Hiç kimseye işkence etmek Beratımda değildir Şefkatli ve rahimdir Bana öyle öğretmemişlerdi tanrıyı Çocukluğunda gecelerim Cehenneme gidecek milyonlarca insanın Üzüntüsünü duymakla geçerdi Bu düşünceyle kabuslu rüyalar görürdüm hep. Ne kadar yanar Ağlardım Beni başkalarının yerine yakması için yalvarırdım tanrıya <gülüyor> Sana vereceğim çok kitap var Bitecek diye hiç korkma İşte yakaladım sizi Gene baş başa ver misiniz? bakıyorum Madem. Ay Cemal bey biraderim Sen misin gel, gel bir kucaklaşalım Gerçekten yakalandık galiba Suçumuzu itiraf edelim bari Gene kitaplardan söz ediyorduk Malum malum Hoş geldin sevgili dostum Geleceğini yazmışlar ama bugün beklemiyorduk doğrusu Anlaşılan öyle Gelişimi kızın da sürpriz olarak karşıladı <gülüyor> Üstüne bile çıkarmamışsın İçeri girmedin mi daha? Henüz geldim Bahçede kızın rast deyince <gülüyor> Daldık çeneye gene <gülüyor> Buluştunuz mu öyle olur <gülüyor> Geldiğinizi anneme haber vereyim İyi olur kızım Yemeğe kalıyorsun değil mi? Aa, elbette Söyle anneni Handan Selim amcan roka salatasını pek sever biliyorsun Bahçıvana haber vereyim de toplasın Biliyorum baba Hiçbir şey de unutmazsınız <gülüyor> Neler konuşuyordunuz Handan'la Her gelişimde biraz daha olgunlaşmış Buluyorum kızını sevgili dostum Onunla ne kadar övünsen azdır Övünmek sana da düşer Kelkinlerinin ve verdiğin Kitapların eseridir biraz da bu Ama okumaya bu kadar dalıp Hayatı unutmasından da korkmuyor değil Korkma Hayatı en değerli yanından yakalamış o Ne yazık ki aramız çok uzak Aklıma ne geldi biliyor musun? Hı -hı. İzin verirsen Handan'ı Maltepe'ye götüreyim birkaç gün ha? Ne dersin? Bilmem. Değişik bir muhit görsün kız biraz. Bizim bacı deli olur. İsteyip duruyordu zaten. Benden yana mesele yok. Baba içeri gelmiyor musunuz? Geliyoruz. Handan gel bakayım biraz buraya. Buyurun. Bak Selim amcan ne diyor? Birkaç gün Maltepe'de misafirin olmanı istiyorum. Hı -hı. Rahatsız etmez miyim acaba Şunun söylediği söze bak <gülüyor> Ne dersin baba ne danış daha iyi Senin ayrılığına dayanabilirse mi gideceğiz? Öğleden sonra çıkmalıyız yola <gülüyor> Tren saat üçte <gülüyor> Ne güzel annemi razı ederim ben. Öyleyse mesele yok demektir Hadi şimdi yemeğe <gülüyor> Pandan yavrum Neden çıktın Dışarıda üşümeyecek misin? Doğrusunu isterseniz kadınlar kompartmanında sıkıldım Selim amca. Kimseyle bir kelime laf edilmiyor ki. Üstelik kompartmanda kaç çift göz varsa hepsi üstümde. de acayip olan ne var Allah aşkına? Asıl acayiplik onlardı. Siz neden dışarıdasın? Ee, seni gözetmiyordum ara sıra bir derdin bir iskin var mı diye. İşaret ediyordum ama bakmıyorduk ki benden yana. <gülüyor> şimdi anladım kompartmandaki kadınların neden huysuzlandıklarını. <gülüyor> Sahi iyi ki kondüktöre şikayet edilmedim. Ya paça trenden atarlar mıydı sizi dersiniz? Olmayacak şey de değil Ali. İşte o zaman alem olurdu halimiz. Ben seni bırakmak istemem onlar beni bırakmak istemezler. E, trenin peşinden koşardım Ali valla. Ben atlardım hemen vagondan aşağıya. <gülüyor> Düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Gece <gülüyor> Rüyalar mı girmezse <şeydir. gülüyor> İlahi amca Ne kadar da kuşkulusunuz Öyle deme yavrucuğum Baban bana emanet etti seni <gülüyor> Emanet mi Siz böyle söyledikçe kendimi bir bohça gibi hissedeceğim <gülüyor> Daha gelmedik İki istasyon kaldı sıkıldın mı yoksa La, Hayır hayır Tren yolculuğunu severim Değişik manzaralar görmek güzel şey Şu tepelerdeki morluğa bakın ya denizin frýandaki yanık rengine ne dersin? Hı. Vatanımız her okulada güzelliklerle dolu. Doğru, doyamıyor insan. <Gülüyor> galiba değil mi ha, nereden anladın hmm, gördüğüm köşklerin en güzeli de ondan şeytanlığına <gülüyor> diyecek yoktur doğrusu <gülüyor> ha, Kadir efendi sen arabayı içeri sokma sakın tekrar çarşıya ineceksin baş üstüne beyefendi ya, yardım edeyim mi hmm, kendim inebilirim dikkat et <gülüyor> indim bile <gülüyor> Aa, kapıdan bakan bacı mı yoksa elbette seni tanımadı anlaşılan yoksa çılgın gibi koşardı <gülüyor> bacı mı Koşabiliyor demek Bu sözünü duyarsa aram bozulur haberin olsun Daha kırkını geçmedi o hmm, Benim çocukluğumdan beri öyle mi? Sen sanki kendini büyümüş mü sanıyorsun? <gülüyor> Hele bacının gözünde daha ufacık çocuksun Tevekkele <gülüyor> bacı yaşlandığının farkında değil Aa, İşte tanıdı galiba Pişim küçük herif Dur koşma kadın dur düşeceksin Ay. Ay. Güçlü bile. <gülüyor> hay Allah, Hay Allah. Demedim mi ben? İlahi bacım. Bir şey yok, bir şey yok. Kör bir Böyle bir yapacak ki? Yiğitler de leke sürdürmez <gülüyor> Bir yarın acımadı ya. Niye acıyecekmiş? Gel bakayım ayol, gel kucaklayayım seni. Hmm. Ne çıktın sen böyle erkek? Helley <gülüyor> bilecektim dedi. Elbette. Sen görmeyeli On beş yıl oldu. Ah, ne hayır ayol. O kadar binemedim be. Şaka bacı, şaka. İçeri gelip beki. Vallahi lahi içime dönmüştu sanki. Gözü derip duruyordu sebepler beni. Ben şuna ben de söyledim, gele biri bir ver diye. Hele gördüm biri, benim ölmüş beni pek sevindim dövüş. Çok kökeli <gülüyor> <bici>? evet. <gülüyor> ben de senin için geldim bacı. Ekşik ölme küçük hanım, gel bir daha şey edeyim sana ayol gel. <gülüyor> Vallahi burnumda tüktüm, burnumda. Görelim bakalım bacı, Hamdan'ı kaç gün tutacaksın burada ha? Artık sen o işi bana bırak beyefendi. İki aydın önce seni verirsen bana dediğin Rübekelfe demesin. Ya daha neler. Gördün mü? İki aydan fazla tutamayacakmış seni. Ay, ay, aman beyefendi, o da nasıl söz ayol. Keşke hep bürdekelse, onu rahat ettirmek işim. E öyleyse hemen odasına hazırla. Kızcağız bir hayli yoruldu böyle rahatsız bir tren yolculuğuna pek alışık değildir o Hemen şimdi yok canım işte yorulmuş değilim İşte sana özlediğin tabiat Alabildiğine yeşillik mavilik iç içebildiğin kadar Özlediğim tabiat mı? Nereden biliyorsunuz özlediğimi? Senin yaşında tabiat özlenir Belki farkında değilsindir sen bunun ama birçok şeylere özlem duyarız da haberimiz olmaz Doğrusunu isterseniz Hiç mi hiç fark etmedim bunu Zaman zaman içinde bir boşluk duymaz mısın Duyarım Gördün mü İnsanların gittikçe mutsuz olmalarının nedenlerinden biri de budur Medeniyet bir bakıma oğlunu tabiattan ve tanrıdan Uzaklaşmaya zorlar ne yazık ki Siz mi söylüyorsunuz bunu Bu sözlerim şaşırtmasın seni Hiçbir zaman medeniyete karşı değilim yavrum İlerlemek her alanda gelişmek insanın görevi ve amacı olmalıdır elbette... ...ama tabiatla bağları koparmamak şartıyla. İnsanoğlu demirden ve çelikten değil... ...etten ve duygulardan yapılmıştır. Onu gerçek bir makine gibi kullanmak... ...insanlığını öldürmek demektir. Neden söylüyorsunuz bana bunları? Biraz da kendi eğilimlerine kulak vererek yaşamanı istediğim için. Seni buraya getirişin biraz da bu yüzdendir. Duygularının üstüne çıkmamalısın hiçbir zaman. İnsanı yaşatacak olan ne tıp ne de makinedir yavrum Doyurulmuş duygularımızdır sadece Ya mantıklı olmak bana duygulu olmaktan daha çekici geliyorsa? Kendini aldatmış olursun Ya da baskı yapmış olursun duygularına Gene de sözlerinizden pek bir şey anlayamadım Kendini rahat bırak Biraz çevrendeki havayla nefes al Gördüğün yeşilliği duymaya çalış Anlarsın Maltepe'de dördüncü günüm Neriman Bir dosta hele senin gibi çok sevilen bir kardeşe mektup yazmanın da ayrı bir zevki varmış meğer Şimdiye kadar birbirimizden böylesine uzak kalmadığımız için bu zevki tatmamıştım Sen de bana yazarken aynı hevesi duyuyor musun içinde bilmem Burası cennetten bir köşe adeta Köşkün içindekiler de birer melekten farksız Selim amcayı sana anlatmaya lüzum yok Ama bacıyı gereği kadar tanımadığından eminim bu kadının görünmeyen iki kanadını üzerimde hissediyorum hep. Bir de Bahçıvan Murat a ile Arabacı Kadir Efendi var. Beni görünce şefkatten gözlerinin içi gülüyor ikisinin de. İnanır mısın bir an bile sıkılmadım burada. Selim amcanın derya gibi bir kitaplığı var. Ama vaktimi orada geçirmeme izin yok. Bu da Selim amcanın garip bulduğum bir fikri. Gelince anlatırım. Evelki gün beni civardaki bir dostunun çiçek bahçelerini gezdirmeye götürdü. Bahçenin sahibi öyle tonton ton bir ihtiyar ki ayrılmak istemedim oradan. Bahçesine girdiğimiz zaman ne yapsa beğenirsin? Papuçlarımızı elimize aldırmaz mı? Ben neyse ya Selim amcanın yalınayak topraklarda yürüyüşünü seyretmeliydin. Tepemizde kızgın güneş. Düşün bir kere. Yalınayak başı kabak derler ya. İki yanımda iki ihtiyar bu tekerlemenin birer temsilcisi gibi yürürken gel de gülme. <gülüyor> Gül gül bakalım gül Selim amcanın haline gülüyorsun değil mi Vallahi değil Selim amca Yerlere yalnayak bastıkça Ayaklarım gıdıklanıyordu ondan ha, Gördün mü Mahmut efendi İbret al bu sözden Bir de bütün bahçenin toprağını elekten geçirdiğini söylersin Haber verseydiniz pamuklar düşetirdim Bu çıt kırıldım hanımın basıcı yerlere İnsanoğlu anasından papuçta doğmaz anladın mı Küçük hanım ...bu tabanlar toprağa basmak için yaratılmış. 40 yılda bir şu inadını bıraksaydın olmaz mıydı sanki? Görüyorsun ki şehir kızı işte. Hadi biz neyse alıştık senin huysuzluklarına... ...ama misafire bir hem bal yedireceğim diye... ...bir şu odun atmanın alemi mi var yani? Bal davet etmedim ya bahçemi gezin diye... ...kendiniz istediniz. Bu bahçeye köseleyle basılmaz, bilmiyor muydun bunu? Gülü seven dikenine katlanır Senin Bey birader. Şu ihtiyar bunaktan bir gün öcümü almazsam... ...gözüm açık gidecek doğrusu. Gücenmiyorsun ya ona yavrum. Ha ilahi Selim amca o da ne demek. Aksine çok tatlı buluyorum. Bayıldım vallahi. <gülüyor> hani şeytan diyor ki... ...git çıplak kafasını arkadan bir şapla indir. <gülüyor> Bu ayakları nasıl temizleyeceğin sonra onu düşünüyorum hep. İşte sevgili Neriman'cığım... ...gördün ya... ...buranın insanları hep böyle kişiler... ...hepsi de içten ve açık sözlü... ...en çok bayıldığım yanları da bu zaten... ...görünüşte kaba olan bu adamın... ...bir çiçek merakı var... ...hayran kalırsın... ...Begonya'nın bu kadar türü olduğunu dünyada bilmiyordum... ...ya o rengarenk karanfiller... ...hepsine ayrı ayrı özeniyor... ...çocukları gibi titriyor üstlerine... ...senin anlayacağın... ...ayaklarımız yeterince kirlendiği için... ...köşke kadar yalan ayak geldik Selim amcayla... Ama yolda görenlerin hiçbiri yadırgamadı. Anladılar nereden döndüğümüzü. Yalnız köşk'e gelince bacı çılığı bastı. Ayönkü hayrini işte. Başı ve kelendi. Gelide Gelin, yetpeşik bebek yerde böyle beyefendi. Sus bacı sus. Bir işler oldu işte. Mahmut Efendi'nin çiçek bahçesini gezdik. Hay elde. Geçecek hiç bir yer bilemedi diye. Şu halinize bakın, şükür çocukları gibi, tövbe işte Aşk mi? olsun bacım Senin sözün yok erkezim Süt <gülüyor> beyefendiyle o boyda boylu eltinde kalesi Mahmut efendinin <gülüyor> O tersi ihtiyerin eleceği elbisim benden Gönülü Hep de böyle söylersin, bir şey de yapamazsın Elimden gelse yapacağımı bilirim ben <gülüyor> Ne yaparsın bacım? Bir tüvel dikerim belki sineklerim. Hani ki orada görene kesin bekelim kedide. Her neyse sen onu bırak da şu ayaklarımızın çaresine bakalım. Yoksa girelim böylece içler haberin olsun. Aa, ha şekere. Gelir giniz bir şiş. Murat'a. Murat'a. Bir kolu şu tekne kuyuda gitiremez mi? Ne olacak o bacı? Haber bu da ilde sürü sörecek. Nereye gireyim? Ayıp. Denizmişti. Sen gitiremi. Beyefendi. Beyefendi ne var bacı Biraz gelir misin buraya ee, Beni çağırma ya. ne söyleyeceksen burada söyle işte Ayol orada söyleyemem de ölde <gülüyor> Benden gizli bir şey mi yoksa bacı Niye gizli ölsün Yalnız beyefendiye Söyleyecek bir şey Çocuklar her şeye karışmaz Ne olur azıcık gelin versem beyefendi Geliyorum geliyorum Gene kim bilir ne sudan bir sır verecektir bana Hadi Söyle bakalım Anladığıma göre pek de sudan bir sır değildi bacının verdiği. Selim amca ile bir hayli konuştular. Bu konuşmadan sonraki davranışlarından köşkte esen bir olağanüstü havayı iyi de niye fark ettim? Selim amcanın eski neşresi ve pervasızlığı gitmiş, dikkat ve hatta biraz da kaygı almıştı yerini. Ne olduğunu anlayamamıştım bir türlü. Acaba bana mı öyle gelmişti? Ama değildi, olmuştu bir şeyler. Bir ruh girmişti sanki köşk'e. ...bana görünmüyor, onlara görünüyordu sadece. Bu durum bende nasıl bir merak uyandırdı bilemezsin. Beni ilgilendirmez diye kendimle ne kadar savaştımsa da... ...yenemiyordum merakımı. Ama sonunda her şey aydınlandı. Bir gün bahçede tek başıma dolaşıyordum. Birden derinden gelen bir keman sesi beni adeta büyüledi. Köşkün arka bölümünden çıkıyordu bu ses. Murata. Buyur küçük hanım beni mi çağırdın Evet Burada bu keman sesi köşkten geliyor değil mi Bilmem Evet evet köşkten Kim çalıyor bunu Bilmiyorum küçük hanım <gülüyor> Tahmin etmiştim yabancı biri var köşkte Söyle hadi Yabancı biri değil o küçük hanım <gülüyor> Demek biliyorsun Ya kim Beyefendini yeğeni mi Nazım bey mi adı Evet <gülüyor> Demek o Peki ama neden söylemek istemedin Beyefendi öyle tembih etti de Söyleme mi dedi Evet tamam. Öğrenmemde ne gibi bir sakınca olabilirdi sanki Keyfinizi kaçırmamak için herhalde küçük hanım Köşke gelince böyle keman mı çalar hep Her zaman çalmaz Ama saatlerce çaldığı da olur bazen Bazen de odasına kapanır Bütün bir gün hiç dışarı çıkmaz çalışır Hatta sabahlara kadar Çalışır mı ne çalışır Pek bilmem ama yazar okur sanırım Onun köşkte olduğunu çokluk unuturuz bile Sonra bir gün bir de bakarız ki gitmiş haberimiz olmadan. Sizlerle konuşmaz mı? Pek sık konuşmaz. Sadece selamlaşır. Daha çok beyefendiyle konuşur. Peki Murat'a, seni işinden alı koymayayım. Hiç aldırma küçük hanım. Geldiği gibi sessizce gider bakarsın. Öyledir o. Geçenlerde diktiğim kayısı gülleri konca çıkartmış. Görmek ister misin? Arka bahçeye geçtiğim zaman görürüm Murat'a. Sen bilirsin. <Gülüyor> Gününüz aydın olsun Selim amca Ahandan, Burada mıydın kızım ne yapıyorsun eh, Yavaş yavaş hazırlanıyorum Selim amca Hazırlanıyor musun Hı. niye Sizden izin isteyeceğim Gidiyor musun yoksa Evet artık zamanı değil mi Buraya üç gün için geldim altıncı gün bugün Sıkıldın mı yoksa Ay İlahi sıkılacak yer mi burası Sıkılsan da hak veririm Bir akranın arkadaşın yok burada Aa, Böyle söylerseniz üzülürüm Aksine çok iyi vakit geçirdim Sizden iyi dost arkadaş mı olur <gülüyor> Eksik olmayalım Ama ne yalan söyleyeyim Böyle birdenbire gitmeye kalkışında kuskulandırdı beni Gene gelirim Selim amca Burayı çok sevdim Sanırım bir misafiriniz daha var O gittikten sonra Görüştünüz mü onunla Hayır Sadece bir keman sesi duydum o kadar Kendisi zaten ortada görünmüyor ki Belki de benim yüzümden çıkmak istemiyor e, Hayır senin yüzünden değil yavrum Adeti öyledir Çevresiyle pek ilgisi yoktur Yeğenimdir o Nazım bey mi Tanıyor musun yoksa Hayır adını duydum sadece Peki niçin gizlemek istediniz benden Gizlemek istemiş değilim Söylemek gereğini duymadım sadece Tedirgin olursun diye korktum belki de Neden tedirgin olayım Selim amca Öyle saçma değil mi benim kuruntum belki de bu Onun varlığı bazılarını tedirgin eder de Bana ne sanki Aldırmam böyle şeylere ben Ama sessizliği seven biri ise Benim varlığım onu tedirgin edebilir belki O bakımdan gitmem daha doğru olur diye düşündüm Mutlaka gitmek istiyorsan Seni elimle götürüp teslim edeceğim babana Aa, Bakın bunu kabul etmem işte Beni trene bindirin yetiştir Oo, Olmaz öyle şey Her neyse, Tren yarın sabah olduğuna göre Şimdi tartışmasını yapmanın gereği yok şu Murat Han'ın kayısı güllerini görmek ister misin? Dediğine göre Gonca çıkartmışlar. Bana da söyledi. Görelim hadi. Bir hayli ilerlemişsiniz. Tebrik ederim. Sizin kemanda ilerlemiş olduğunuz kadar değil. Benim kemanımı ne zaman dinlediniz? Maltepe'deki köşkte Bahçedeydim Çalarken pencereniz açıktı Aa, Hatırladım <gülüyor> hatırladım. Evet çok yorulduğum zamanlar ekseriya öyle dinlendiririm kendimi Ama yorucu bir parça çalıyorsunuz gene de Tchaikovski ve Beethoven'i severim Coşkun bir denizin baş kaldıran dalgalarına benzetirim onların müziğini Tchaikovski'den bir da çaldığınız Keman konçertosundan Büyülendiğimi hissederim onu dinlediğim zaman e, Tanıyorsunuz demek Çaykovski müziğini <gülüyor> Neden tanımayayım Öyleyse neden ay ışığını çaldınız neden mi İlla Beethoven'den çalmak istiyorsanız Onun daha coşkun daha etkileyici parçaları vardı Çarpıcı sonatları mesela Ama ay siz de ilgiyle dinlediniz Nereden biliyorsunuz ilgiyle dinlediğimi <gülüyor> Dinleyişinizden anladım Baya duygulandınız ee, Neden gerçek duygularınızı göstermekten korkuyorsunuz Ben mi <gülüyor> Bakıyorum küçük öğrencimiz insanların içini okumayı da becerebiliyor yavaş yavaş Küçük öğrenci değilim ben Vay vay vay özür dilemem gerekiyor galiba hı? Sizi ilk gördüğüm zaman bütün sert davranışlarınıza rağmen mert ve doğru bir adam bu demiştim içimden Hiçbir konuda yalan söylemeyeceğinize öylesine inanmıştım ki Sarsıldı mı bu inancınız? Evet gerçek duygularınızı baskı altında tutuyorsunuz İtiraf edin hadi İtiraf ediyorum ama bana yalancı demeyin lütfen Duygularımı baskı altında tutuşum buna zorunlu olduğum içindir Romantik olmaya hakkımız yok Andan Hanım Davalar bizi beklerken biz kendimizi düşünmemeliyiz Anlatabiliyor muyum bilmem Anlamasını anlıyorum elbette Ama yadırgıyorum gene de İnsan sadece maddeden yapılmış bir araç değildir Bir kişiliği bir ruhu vardır onun Ben sizin gibi düşünmüyorum Hiç olmazsa görevimizi yerine getirinceye kadar Sizin de benim gibi düşünmenizi istiyorum Bunu istiyorum sizden bir araç olayım öyle mi? Sadece kişiliği güçlü olanların yapabileceği bir şeydir bu. Sizin düzeyinizde olmayan birine bunu anlatmam. Hiçbir zaman anlatmam. İtiraf edeyim ki ben de gereğince anlayamıyorum sizi. Pekala anlıyorsunuz ama anlamak istemiyorsunuz. Ya da işinize gelmiyor. Hak veriyorum size. Bu yaşta bir genç kız duygularının etkisi altındadır ne de olsa. Ama biraz irade istiyorum sizden. Bir parçacık irade. Boşa gitmemeli emeklerim. Bunu benden esirgemeyin lütfen. Desenize elinizde henüz şekil veremediğiniz bir kil parçasından bir cisimden başka bir şey değilim Benim için en değerli cisimsiniz siz Ama cisim sadece Ruhsuz bir cisim Ona gereken ruhu ben verici Siz, siz ona ruh mu diyorsunuz Çocuklar saate bakmayı unuttunuz galiba Yorulmadınız mı daha Gerçekten iki saat olmuş hiç farkına varmadık <gülüyor> Buyurun Annem kendi eliyle nefis bir çay pişirmiş Birer bardak da siz için Demini geçirmeden balkonda ee, İyi olur baba Grup çok güzel çocuklar Gidin de gökyüzünün ne güzel renklere boyandığını görün İzin verirseniz ben gideyim efendim Çay içmeden mi? Gerçekten vakti farkında olmadan geçirmişim Oysa tam saatinde bulunmam gereken yerler var Özür dilemem mümkün mü acaba? Siz bilirsiniz Handanla vedalaşın da isterseniz geçireyim sizi hem de bu arada sizinle bir şey görüşmek istiyorum Hoşçakalın Handan Hanım Güle güle Nazım Bey Efendim Siz benim evladımı sayılırsınız öyle değil mi? Teşekkür ederim efendim Öyleyse teklifimi olgunlukla karşılayacağınızdan emin olabilirim Elbette bir emriniz mi var efendim? Bir rica Şunu da hemen söyleyeyim ki bunu kabul ederseniz Üzerimden ağır bir yükü kaldırmış olacaksınız Bu konuyu dayınızla da konuştum Cevabı cesaretimi kırdı. Ama ben gene de ısrar edeceğim. Anlayamadım efendim. Hangi konuda? Kızıma verdiğiniz derslerin... ...ücretini ödemek istiyorum. Öylesine candan uğraşıyorsunuz ki... ...bunun bir karşılığı olmalı artık. Bu konuyu açmamanızı rica ederim efendim. Yavrum bu sizin mesleğiniz. Kendi kardeşinize bile... ...ücretsiz ders vermemelisiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Belki kardeşe evet. Ama inanın bana Handan Hanım'ın yeri... ...kardeşten değilleri. Hem ona ders vermekten sadece zevk alıyorum... Bunu bir külfet olarak düşünmeyin. Kızınıza ders vermek dinlendiriyor beni. Bunun için para alırsam o zevkten yoksun kalırım. İnsaf edin lütfen. Doğrusunu istersen günahını almışım bu delikanlının bey. Ne bileyim ben? Niyeti kötü sanmıştım önceleri. Oysaki düşündüğüm gibi değilmiş. Ama yine de bu işi ücretsiz yapmasının nedenini anlayamıyorum. Anlayamazsın sen onu hanım Kafamı yoracak da değilim zaten Peki ama iki haftadır görünmeyişini Neye yoruyorsun sen B Ben de anlayamadım Bir dersini bile aksatmazdı değil mi Gene de aksatmış sayılmaz Kendisi gelmedi ama Handan'ın derslerini notlar halinde göndermiş Ama gelmeyişine bir sebep göstermeyişi de Kuşkulandırdı beni ya. Acaba teklifime gücendi mi dersin mi? Bilmem ki Handan ne diyor bu ise? Hiçbir şey dediği yok Aklıma ne geldi biliyor musun bey? Ne geldi? Bu delikanlı acaba Handan'ı isteseydi Vermek mi doğru olurdu vermemek mi? Ben hiç tereddüt etmeden verirdim Aklı başında bir delikanlı Sonra fikirleri de hoşuma gidiyor Bir memleket böyle vatanperver insanlar sayesinde yükselir Hep düşünüp duruyorum bu işi <gülüyor> İlahi hanım Sanki delikanlı istemiş gibi konuşuyorsun Öyle bir şey olursa hazırlıklı bulunalım diye söylüyorum ben de Aa ne o? Bir telaş var aşağıda Gelen mi oldu acaba? E, pencereden baksana bakayım bey. Gel ama. Ha? Oldukça süslü bir fayton yaklaşmış kapıya. Aa, bizim kapıya mı? Kim acaba? Dur bakayım, biri iniyor. Ha? Hüsnü Paşa galiba bu. Tamam takendisi. Aa, hangi Hüsnü Paşa? Canım şu senin ünlü akraban, eski Parisi, bir Hüsnü Paşa. Aa, o mu? Akrabanı ben tanıyorum da sen tanımıyorsun. ...kapkara sakal bırakmış, ondan tanıyamadım. Teyze, misafir geliyor. Gördüm yav. Hüsnü taşıymış değil mi? Evet. Salona alıverim, biz de geliyoruz. Peki teyzeciğim. Nerede, nesi bu ziyaret acaba? Sefaretten ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleştiğini duymuştum. Nihayet akrabaları aklına geldi demek. Hmm, onun İstanbul'a yerleşmesine pek inanmam ben. Frank memleketlerine alışmış. Burada rahat edebilir mi hiç? Her neyse. Bizi de hatırlayıp ziyarete gelmiş ya Hoş geldi Safa geldi Elip karşılayalım bari yeah, yeah. Hoş geldiniz paşa hazretler Hoş evet. geldiniz efendim Sizi görmek ne mutluluk buralarda Saygılar mısın Hoş efendim Hoş, geldiniz. hoş bulduk hemşe hanımefendi Hoş bulduk efendim Bu adamın da şap diye elimi öpmesine öyle sinirleniyorum ki Ala da adet böyledir hanım ee, nasılsınız paşa hazretleri İyisiniz inşallah Çoktandır görüşememiştik Çok şükür hemşire hanımefendi Görüyorsunuz ki İstanbul'a geldikçe Sizleri ziyarette kusur etmemeye çalışıyoruz Hiç sık olmayın efendim Minnettar bırakıyorsunuz bizi Ne yazık ki şimdiye kadar görevim yüzünden Daha sık görüşmek imkanı bulamadık İstanbul'a yerleşmek niyetinde olduğunuzu duyduk Evet efendim Paris'teki görevim sona erdi Bununla beraber İstanbul'a yerleşmek için de Henüz bir karar varmış değilim ...gerçi ne olur ne olmaz diye boğazda bir yalı satın aldım... Hmm. ...ama devamlı oturabileceğimi sanmıyorum... ...malum ya efendim e, çok bu... ...çok iyi ettiniz... İnşallah bundan sonra sık sık görüşürüz... <gülüyor> e, ...görüşmeyeli Kerime Hanım da bir hayli büyümüştür herhalde değil mi efendim... ...Handan mı? Eh 18'ine bastı... ...siz onun küçüklüğünü bilirsiniz değil mi? Evet 12-13 yaşlarındaydı son gördüğümde... ...kıvır kıvır saçları olduğunu hatırlıyorum... ...neden soruyor dersin Handan'ı Bey... ...böyle hiç münasebeti yokken... ...ne bileyim ben canım... Akraba değil mi sorar elbette. Bir hali metini duydum. Ona Alafranga eğitim yaptırmışsınız öyle mi? Eh, elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalıştık. Emeklerimiz boşuna gitmedi çok şükür. Maşallah efendim maşallah. <gülüyor> Yoksa beni aşağıda karşılayanlardan biri o muydu? Aa, hayır. Sizi karşılayan bizim Neriman, yeğenim. Hamdan bağlar başına kadar gitti bizim kahya ile. Ama neredeyse gelir. O da elinizi öpüp saygılarını sunmak ister elbet. Estağfurullah efendim estağfurullah. Akrabalarımla görüşmek bana zevk verir. Bundan <gülüyor> sonra kendime iş edineceğim bunu. La işte. Şu adamın iki yüzlülüğüne de diyecek yoktur doğrusu. Yavaş konuş hanım. Duyacak ya o. Sehber. Buyurun efendim. Kahve pişirsenize kızım. Baş üstüne efendim. Handan gelmedi mi daha? E geliyor efendim yokuşa çıkanlar onlar. Ha, gelince söyle de yukarı çıksın. Hüsnü Paşa geldi de bir görünsün bari. Olur. Kahveyi nasıl içerler acaba? Nasıl pişirirseniz pişirin Bizim kahveden anlamaz zaten o Frank kahvesi ister o da bizde yok nasıl olsa Baş üstüne efendim Küçük hanım küçük ana. Ne var Şehber Beni mi çağırdın Evet yukarıda misafir var sizi görmek istiyormuş Anneniz gelsin dedi ha, Nazım bey mi Hayır yaşlı biri bu Aa, Nazım bey gelmedi değil mi Hayır küçük hanım gelmedi Peki sen işine bak Baş üstüne Nerima Geldin mi Handan Ben de seni soracaktım şimdi geciktiniz Can sıkıntısından yayan yürüdüm biraz Onun için geciktik Gene de içindeki sıkıntı gitmiş değil Nazım beyden haber yok mu Var bir takım notlar göndermiş sana <gülüyor> Gene notlar öyle mi? Bugün on beş gün oldu gelmeyeli İçindeki sıkıntı bundan değil mi Bilmiyorum Neler konuştunuz son gelişinde Benden gizlemek gerekiyorsa söyleme ...bilirsin ki senden hiçbir şeyi gizlemem. Belki de onun hoşuna gitmeyecek şeyler söyledim. Ama haklıydım. Tartıştınız mı? Biraz. Hangi konuda? Anlayamıyorum onu Neriman. Bir bakıyorum son derece duygulu bir insan. Bir de bakıyorum etten kemikten başka bir şey değil. Ama bu ikinci yönü daha ağır basıyor. Beni de kendi gibi ruhsuz bir insan yapmak istiyor. Nereden anladın bunu? Telkinlerinden. Gizlemiyor bunu zaten. Avucunun içinde bir çömlekçi hamuru gibi... ...beni yoğurup şekillendirmeye çalışıyor... Verici şekilde belli Karşı gelme sakın Bırak istediği gibi şekil versin sana Sen de mi bunu söylüyorsun Onun yaptığı hiçbir şekil kötü olamaz Ama ben bir şekilden ibaret olmak istemiyorum Budala olma Neden bir başkasını değil de seni yoğurmak istiyor Düşünsene biraz Onu bilmeyecek ne var Öğretmek istediklerini öğrenebilecek bir kafayı Ancak bende buldu da ondan Yanlış düşünüyorsun bence Onun seninle ilgilenmesinde başka nedenler var <gülüyor> Çok iyimsersin sen de. Güzel biri olmadığımı bir yüzüme karşı söylemediği kaldı Güzellik güzellik Niçin bu kadar önem veriyorsun bunu anlamıyorum Ona rastlayıncaya kadar Böyle şeylere önem verilmesi gerektiğini hissetmemiştim Seviyorsun sen onu Yok canım Belki de kuruntu bu Seviyorsun budalı olma Her neyse Kim bu yukarıdaki misafir Hüsnü Paşa Hüsnü Paşa mı Hani küçükken kılığıyla alay ettiğimiz züppe bir sefir vardı ya Bizim yönden de akraba olur ah, Anladım ne istiyormuş ne bileyim ben Teyzem yanına çıksın diyor senin için <gülüyor> İyi ki senin akraban o Yoksa yanına çıkmama kabalığını göze alırdım Gene de istersen göze alabilirsin Benden yana izin Hoş geldiniz efendim İşte kızımız Handa. Hoş bulduk efendim hoş bulduk Bu ne mutluluk benim için Bak şimdi onun da elini öptü saçlı sakallı herif Ona frangada adettir dedim ya Maşallah maşallah Handan Hanım'ı sokakta görsem tanıyamazdım doğrusu Al işte laf ola beri gele yok tanıyacak hmm, Bir hayli serpilmiş çok zarif bir hanım olmuş ben görmeyeli hayret 18 yaş az değil ki paşa hazretleri elbette serpilecek Ne aptal adam Rabbi? nasıl sefirlik yapmış bu Avrupalarda bey Yavaş konuş hanım Kızada yiyecek gibi bakıyor görüyor musun Bana kalırsa bu boşuna gelmedi bugün buraya sen ne dersen de Nasılsınız efendi? Teşekkür ederim paşa hazretleri Evladı yerindeki kıza hanımefendi diyor Ay sapıtmış bu adam vallahi Çok iyi bir eğitim görmüş olduğunuzu öğrendim Hiç Avrupa'ya gittiniz mi? E, hayır efendim gitmedim Ne ilgisi var şimdi bunun? Oo, doğrusu büyük kayıp Sizin gibi genç ve zarif hanımlara göre yerdir Avrupa Öyleyse senin gibi kalp ihtiyarın işi ne orada? Hanım içinden konuşuyor Aman duymaz o korkma Aklı başka yerde şimdi onun Ama nerede olduğunu anlayamadım bir türlü Dur bakalım dur, dur. İngilizceniz de varmış öyle mi? Aa, nereden biliyorsunuz? Duydun. Bu memlekette yabancı dil bilen hanımı o kadar az ki. İşte böyle parmakla gösteriliyor hanfendi. Allah aşkına hanım demeyin bana. Paşa olmadan evvel hep adımla hitap ederdiniz unuttunuz mu? <gülüyor> Avrupa'da pek adıyla hitap etmezler de insana. Zarar yok canım. Burası Avrupa değil ya. Ben de size paşa hazretleri demezsen gücenmezsiniz değil Oo, mi? Oh ne efendim daha çok hoşuma gider İzin verirseniz odama çıkmak istiyorum Biraz yorgunum da Bağışlarsınız değil mi? Aa, elbette evladım çık tabi Paşa amcan seni görmek istiyordu gördü işte Git rahatına bak sen hadi Sus hanım bırak da paşa versin izni Allah Allah Belki de izin vermezdi bey kız sıkıldı baksana İzninizle Güle güle hanımefendi tekrar görüşürüz inşallah Güle güle güle, güle. Kızınızı çok beğendim. Tam dedikleri gibi doğrusu, kibar ve asil. İyi bir salon hanımı olabilir. Onu kendisi gibi soylu biriyle evlendirmeyi düşünüyorsunuzdur herhalde. Bunun oğlu filan da yok ama. Eksik olmayın efendim. Ee, henüz düşünmedik doğrusu. Eh düşünmenin de zamanıdır sanırım. Öyle değil mi? Ben de bu fikirdeyim. Çok ama... güzel. Çok güzel bakın ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? E, ne düşündünüz efendim? Ee, bilmem duymuş muydunuz? ...karım geçen yıl rahmetli oldu da... Ha, ...haberimiz var... Tanrı size uzun ömür verse... ...ya... ...siz sağ olun efendim... ...o günden bugüne kendime uygun bir eş bulamadım ne yazık ki... ...vah vah efendim... ...malum ya bizim eş olarak seçeceğimiz kadının kültürlüğü... ...ve sosyetiye girebilecek vasıfta biri olması gerekir... ...evet efendim... ...İstanbul'a bu gelişimde öğrendim ki böyle biri çok yakınımdaymış da haberim yok... ...öyle mi... ...kim acaba... ...kızınız... Hı? ...bugünkü ziyaretimin nedeni biraz da buydu işte... ...şimdi... Şimdi onu resmen istiyorum sizden Çok beğendim kendisini Aa, şey, Sahi mi söylüyorsunuz Sus hanım bir pot sakın Kusura bakmayın biraz damdan düşer gibi oldu ama Benim adetim böyledir Her zaman kısa yoldan gitmeyi severim Umarım ki bunun sizce de bir zararı yoktur Ha Hakkımda bilgi edilmenize lüzum var mı bilmem Yalnız şunu hemen söyleyeyim ki Kızınızı çok mutlu edeceğimden kuşkunuz olmasın Gene de soruşturma yapmanız için Size yardımcı olmaya hazırım Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım ee, Benden daha o kadar Cevap için aceleye lüzum yok Size bir hafta izin Bu süre içinde düşünün Bir hafta sonra tekrar ziyaretinize geleceğim Anlaştık mı? Ee, nasıl uygun görürseniz efendim <gülüyor> Şimdilik bana izin Kemal Bey'in Alafranga eğitim görmüş kızı Handan, aile dostlarından Selim Bey'in Maltepe'deki köşkünde bir gençle tanışmıştır. Nazım adındaki bu genç, idealist ve vatanperverdir. ve uyanık bir kız olan Handan, onun hemen yakın ilgisini çeker. Delikanlı, kızı eğitip yetiştirmeye karar verir. Fakat Handan çok geçmeden Nazım'a karşı değişik duygular beslemeye başlar. Oysa ki idealinden başka bir şey düşünmeyen genç adam bir gönül macerasından şiddetle kaçınmaktadır. Bu yüzden derslere bir süre ara verir. O günlerde akrabadan emekli sefir Hüsnü Paşa gelmiştir Kuzguncuk'taki köşke. Handan'ı görüp beğenir ve babasından hemen o gün ister. Ne diyorsun sen bu işe bey? Hangi işe? Canım pekala anladın neden söz etmek istediğimi Hüsnü Paşa'dan elbette Sana bir şey söyleyeyim mi hanım Dünyada münasipetsizliğin her çeşidini gördüm sayılır Ama doğrusunu istersen böylesini görmemiştim Sen ne dersen de Benden de al o kadar Ama gene de düşünmeden bir kalende cevap veremiyoruz Görüyorsun ya Hande anne dedi Ben bu kızın kafasında dönenleri anlayamaz oldum bey hani Duyar duymaz ya katıla katıla gülecek Ya da öfkeden kıpkırmızı kesilecek sandım Halbuki en ufak bir tepki göstermediği gibi Hüsnü Paşa hakkında benden bilgi almaya bile kalktı Hadi canım Sahi mi? Ya onun için eline boyuna ölçüp pişmeden Kararımızı vermeyelim diyorum ya Tav doğrusu Niye yorarsın sen bunu? Neye yoracağımı şaşırdım vallahi Belki de Avrupa görmüş biri olması çekici geldi ona Yok canım Handan Bey'e vermez böyle şeylere Evlenmeyi bile aklından geçirmiyordu bilmez misin? Doğrusunu istersen böyle biriyle evlenmesini ben de aklımdan geçirmek isteme. Olacak iş değil zaten. Bununla beraber kendi kendimize karar vermemek en doğrusu. Kızın ne düşündüğünü iyi ki bir anla bakalım sen. Ne olur ne olmaz. Vaktimiz var nasıl olsa. <Gülüyor> Özür dilerim matmazelandan. Bu haftaki dersimiz ben pek memnun bırakmadı. İtiraf ederim Don Pedrelli Bu hafta iyi çalışamadım E hayır, matmazel kabul etmiyorum bunu Çalışmamak başka şey Ama siz piyano tuşlarına laf diye dokunuyor gibisiniz İsteksizsiniz yani istek yok Daha öncelere hevesle çalardınız Belki de haklısınız İnsan her zaman istekli olamıyor Peki ama neden Çok rica ederim söyleyiniz sizi hiç böyle başarısız görmedim Parmaklarınızda korkunç bir kabiliyet var. Bunu herkese söylemişimdir. Anlamıyorum, anlamıyorum. Bir, bir kere daha deneyelim lütfen. İradenizi kullanın biraz. Hayır, hayır. Bırakalım daha iyi. Çalmak bir irade işi değildir Don Pedrelli. Bir ilham işidir. Daha doğrusu... ...isteğin üstünde ola gelen bir taşmanın eseridir. Ama bu taşma sizde fazlasıyla vardı. Günü günle oymaz insanın. Bugün keselim dersin. Görüyorum ki üzülüyorsunuz Ay, Doğrusu isterseniz öyle. Mesut Nazım'a ne diyeceğimi bilmiyorum Derslerinizle çok yakından ilgileniyor Kendisini görüyor musunuz? Elbette her zaman görüşürüz Herhalde çok meşgul değil mi? Nazım Bey her zaman meşguldür ama Sizin derslerinizi hiç ihmal etmez Ne durumda olduğunuzu her zaman sorar Derslerimle ilgilenir bilir. Günaydın mesut Pedrelli Günaydın Matmazeli Nermin. Nermin değil mesut Pedrelli Neriman. Bir türlü öğrenemeyeceksiniz şu oh, an. pardon Matmazeli. <gülüyor> Ama itiraf ediniz Siz de benim adım öğrenmiyorsunuz bir türlü. Monsieur Pedreli değil. Don Pedreli. Oh, Anlıyor oh, musunuz? Pardon. Pardon Mes şey Don Pedrelli Ödeşiyoruz desenize. A -a, ne o gidiyor musunuz? Ders bitti mi? Hı, evet Matmazel. Ne çabuk, yoksa saatin mi yanlış benim? Öyle olacak. Ee, sizi bahçe kapısına kadar geçiremezsem beni bağışlar mısınız? Rica ederim, mı? çok rica ederim, hiç lüzum yok buna. Kendim pek ala gidebilirim Matmazel. Yeter ki köpek olmasın. Ol <gülüyor> <O> çakalınız. <gülüyor> güle güle, güle güle Don Pedrelli. Ah ah, unutuyordum az kalsın Matmazel andan. Mesut Nazım gönderdiği notlardan Faydalanıp faydalanmadığınızı Soruyordu Hı. Ne demem istersiniz kendisine Faydalanıyormuş dersiniz Ay, e, de, Trepiyen trepiyen Oça kalınız Demek buralardaymış Kim Nazım bey Nerede sanıyorduk? Görünmeyeli iki haftayı geçti de Ders notlarını hiç aksatmadan gönderiyor ya Evet onu hiç ihmal etmiyor değil mi neden gelmiyor dersin? Kim bilir ücret alamadığı için belki de Saçmalama Kafanı yoracak başka bir şey bulamadın mı? Hayır kafamı bu yoruyor şimdilik İtiraf et seni de yoruyor Laf. Neden açık konuşmuyorsun? Eski neşen yok artık Gözümden kaçar mı bu? Durup dururken hiç çıkartma Neriman Hem bir takım boş kuruntulara kapılıp Beni gereksiz sorulara cevap vermek zorunda da bırakma İşte ağzınla yakalandın Boş kuruntudan niye anlatmak istediğini söyler misin? Biz birbirimizin kafasından geçenleri iyi biliriz Elbette sen ona aşıksın Handan ha, Sonunda ağzından baklayı çıkarttım Budala sanma beni Kuruntu bu seninki O öyle bir rüzgardı geldi geçti Yüzünü görmeyince unuttum bile <gülüyor> Sen onu benim külahıma anlat Mektup yazmayacak mısın ona Delirdin mi sen Ne yazmamı istiyorsun Hiç olmazsa gelme işinin nedenini sorabilirsin Saçma olağanüstülük onun gelmemesinde değil Gelmesindeydi Ama şimdi gelmemesinde oldu Belki de korkuyor. Korkuyor mu? Neden? Onun duygularına karşı senin ilgisiz kalmandan elbette. Bak bak bak bak. Demek onun bana karşı bir takım duygular beslediğinden eminsin. Sen böyle bir şey hissetmedin mi? Hayır. Bunun için tedbirle davranıyorsun değil mi? Kuzum ne yapmamı istiyorsun söyler misin? Senin yerinde olsam cesaret verirdim ona. Belki de bunu bekliyor. Saçma. Benim yerimde olsaydın kendini maskara edecektin desene. Bu kadar mağrur olduğun için kızıyorum sana Üzme kendini Neriman Bu gibi işler rayına oturacaksa kendiliğinden oturur Bizim çabamız boşuna Hele ki duygularını açıkladın bari Seviyorsun hala Öyle de olsa duygularımızın başını boş bırakmamalıyız Budalanın biri olmadığımı bilmeni isterim Gereğini düşünebilecek kadar mantıklıyım merak etme Ben de fazla mantıklı olmandan korkuyorum ya Mantıklı oluşma her zaman övüp duran sen değil miydin? Unutma Mutsuzlukla mutluluğun bıçak sırtıyla ayrıldığı noktadasın Dengeni bozacak ağırlığın yönünü iyi ayarlaman gerekir. Ben de bu çabadayım. İçini rahat tut. Ah, i̇şte buradalar. Derinden biri sizi arıyoruz çocuklar. Nereye gidiniz Allah aşkına? Aha, buradaydık. Bir yere gitmedik ki. Hiç sesini sedanız da çıkmadı. Onlar baş başa verdiler mi sesleri çıkar mı hiç? Konuştuklarını duyabilene aşk olsun. Domperdilli gitti mi? <gülüyor> Perdilli değil enişte pedrelli. Şu adamın adını da hiçbirimiz öğrenemeyeceğiz galiba Az önce bu yüzden bana çıkıştı adeta Aldırma O da söylenmesi kolay bir isim koşuydu kendine Gitmeden evvel bana haber verin diyecektin Neden Bugün para günü onun Aybaşı değil mi Aa, ilahi baba İnsan bana söylemez mi hatırlatırdım size Üzülme canım haftaya veririz Kaçmadık ki evladım ya Ama olsun her şey vaktinde gerek Rahatsız ediyor beni böyle şeyler Haklısın İstersen gönderebilirim yavrum Sen üzülme yeter ki ya Hayır hayır olmaz artık bizim için arıyordunuz enişte Aa, Öyle ya onu unutuyordu az kalsın Niçin biliyor musunuz Selim amcanızdan mektup var ee, Selim amcadan mı Sahi mi ne diyor Bizi Maltepe'ye çağırıyor Sahi mi Ailece, Sevgili dostum Hı. Kısacası hepinizi Maltepe'ye bekliyorum Sebebini sorarsanız Hiçbir sebebi yok Sadece özledim o kadar Kendim gelemiyorum çünkü romatizmalarım artık beni yürütmüyor. Bilirsiniz ki sizleri iki haftadan fazla görmemeye dayanamam. Unutmayın bu bir resmi davettir. Resmi davetlerde mazeret tanımaz. Yola çıkacağınız günü bana yazın. İstasyona faytonu göndereyim. <Gülüyor> <gülüyor> Sizin, doğrusu nasıl söyleyeyim Bu köşk bugüne kadar böyle değerli misafirler görmedi inanın bana <gülüyor> Hadi Canım o kadar da değil ...hele bu lafları biraz da oturacak bir yer göster bakalım. Yorgunluktan bittik birader. Ya, ya. Bu nasıl ev er sahipliği böyle? Takılmadan evet. da edemezsin Selim Bey'e. Haklı hemşirem, <gülüyor> haklı. Öyle ayaktasınız. Sevinçten işte bütün bunlar. Ee, i̇sterseniz kamerayenin altında dinlenin önce. Şazlonkları oraya koydurdum. Sonra da içeri gireriz. Ee, kızlar nerede? Bilmem. Şuradan aşağı indirler gelir gelmez. Aa, günlere gitmişlerdir. Handan bahçenin her yanını bilir. Oooh <gülüyor> vallahi ömür yermiş doğrusu. Gerçekten öyle be. Durun durun şu dalları kaldırayım da rahat edin. Bakıyorum <gülüyor> keklik gibi çekiyorsun. Hani romatizmaların vardı birader. Bizi bu yüzden getirdim buraya. <gülüyor> <gülüyor> sorma dostum sorma. Tuttu mu tutuyor? O zaman şuradan şuraya adım atamıyorum. Ama siz geldiniz değil Nedir? Ağrı ağrı yok şu anda. İnşallah temelli geçmiştir. <gülüyor> Geçer mi hiç? Gedikli oldu artık. Dün bizim Nazım'a söyledim Avrupa'da bir ilacı varsa bunun Getirmenin çaresine baksak diye Nazım bey burada mı? Ha, burada ya dün akşam çıka geldi 15 gündür yoktu ortada gene Karabatak gibidir o Bir görünür bir kaybolur İşine akıl ermez Merak etmiştik bizde Handan'a ders vermek için sık sık gelirdi 15 gündür geldi yok Ama ders notlarını gönderiyormuş sanırım Onun bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğiz bilmem Hiç ücret de almıyor Nazım'ı bilmezsiniz siz ...en iyi ücret emeklerinin boşa gitmemesidir onun için. Sanırım bunu da fazlasıyla sağlıyor. Ha? Diriba kalfa! Misazimler kahveyi kamelyenin altında içecekler. Oo, duydun mu? Duydum bey, duydum. Güle Allah benim işime karışma. Kahveye süre gelsin ayol. Önce birkaç yok mu, bir şey yedirelim onlara. Gölden geldiler. Yok canım, sakın Aç değiliz bacı kalfa. Olur mu öyle şey? Karışma siz işime. Şimdi hazır oluyor, merak etmeyin. Sen ayrı bile gönderin, merak etmeyin. İlahi, yedik de çıktık evden. Şuna söyle birader, bir lokma bile yiyecek halim yok. Hiç uğraşmayın, aklına koyduğu şeyi yapar o, önleyemezsiniz. Demez miyim her zaman size? Sizi görünce ne yapacağını şaşırdı. <gülüyor> Burada olduğunuzu bilmiyordum. Güzel bir rastlantı oldu, dün akşam geldim. Bugün de dönmek zorundayım ama bir gün geciktireceğim gitmemi Neden? Burada olduğunuz için elbette Memnun olmadınız mı? Hayır Neden? Ne yalan söyleyeyim Sizi görünce imtihan edilecekmişim gibi bir korkuya kapıldım Belki de bundan Bu sözünüz iyiye yorulmaz pek Yoksa derslerinizi iyi çalışmıyor musunuz? Belki de Sanırım sizin de pek umurunuzda değil artık Neler söylüyorsunuz? Yoksa derslere gelme işimden mi çıkardınız bunu? İstediğiniz kalıba girebileceğimden umudunuzu kestiniz herhalde Aksine? Bu umudu daha iyi besleyebilmek için yalnız bıraktım sizi... ...beni anladığınızı sanıyordum... Doğrusunu isterseniz bu korkaklığı yakıştıramadım size... ...oysa daha cesur ve iradeli görünüyordunuz... Korkum kendim için değildi... Benim içindi demek... ...bakın bu çok güzel işte... ...sizi sevmenden korkuyordunuz öyle mi? Rica ederim bırakalım bu konuyu... <gülüyor> Telaş etmeyin canım... ...küçük düşen benim siz değilsiniz ki... Küçük düşmek diye bir şey söz konusu değil... Öyle mi sanırsınız... Kuruntularınıza ne diyelim peki? Haklısınız, haklısınız. Belki de kuruntuya kapıldım. Eğer öyleyse sevinirim buna. O zaman mesele yok demektir. Öyle değil mi? O kadar da sevinmeyin. Belki de kuruntu değildi. Açık sözlü bir olduğumu bilirsiniz sanırım. Anlıyorum. Korkum bundandı işte. Korkmayın canım. Bizim de irademiz vardır az çok. Hele böyle iffet gibi bir şey söz konusu olunca Onu titizlikle kullanmakta kusur etmemeliyiz Nelerde söylüyorsunuz Parolamız açık sözlü olmak değil miydi Hem sizi şu kaygıdan kurtarmakta görevimdir herhalde İşin sorumlusu benim çünkü Bütün bunları hesaba katmalıydım <gülüyor> Duman rengi bir gözlüğün ardından bakıyordunuz her şeye de ondan Sizin için hayatta başka renk yok İtiraf edin Oysa tabiat buram buram çiçekte kokar Her şeyin zamanı var Bunu kaç kere söyledim size İç güdülerimizi ezmeye hakkımız yok ama insan yaratılışına aykırıdır bu Sizin gibi düşünmeye zorlayamazsınız beni İstediğim gibi olgunlaşmadınız da ondan İstediğiniz gibi öyle mi? Söyler misiniz bana Sizin istediğiniz şeyler mi doğrudur hep? Ne kadar da bencilsiniz İtiraf edin ki sizde Her neyse bırakalım bu konuyu Bir daha da açmayalım Ben de o fikirdeyim Her şey eskisi gibi devam etsin Göreceksiniz bir gün mutlu olacağız Hem de buna hak kazanmış olarak İşte buradalar Demedin mi ben onlar bir araya geldiler Bir dalarlar çeneye çevrilerini unuturlar Ne o? Geçmiş derslerin etütlerini mi yapıyorsunuz yoksa Onun gibi bir şey değil. Yok bak buna karşıyım işte Artık burada ders yok Kızı rahat bırak bakalım biraz Onu buraya senin pençene düşürmek için çağırmadım Biraz tatil yapacak Öğrenmesi gereken o kadar çok şey var ki Tatil yapmaya hakkı yoktur bence Hadi oradan <gülüyor> Tabiat hiç de öyle demiyor bak ve o senden daha kuvvetli de bunu da unutma İzin verirseniz ben yukarı çıkmak istiyorum Annem yukarıda mı baba Yukarıda Güzel bir oda hazırlamışlar bize Annem dayanamadı uzandı Hı. Bu kadar uzun yola alışık değildir zaten ha, Senin odan gene eski yerinde ee, Sanırım o ufacık serçe gene her sabah pencerenin kenarına geliyor Yarın sabah uyanınca görürsün Ne güzel ha, Murat ağanın güllerini gördün mü Aa, Harika Hele bir tanesi resim gibi tıpkı. <gülüyor> Bakmaya doyamadım. Kayısı rengi olan değil mi? Senin için yetiştiriyor onu. Giderken köküyle birlikte götüreceksin. Sahibi, acaba Murat Ağa nasıl teşekkür etsem baba? Hiçbir şey o gül kadar sevindiremezdi beni. Oo, bu sözünü duysun yeter. <gülüyor> İzninizle. Hadi hadi çıksa dinlen bakalım. Ha, uyumak yok ha. Akşama doğru gezintiye çıkacağız. Biliyorsun ya, grup vakti tepede olmalıyız Biliyorum Selim amca. İneceğim, merak etmeyin. Ah. Tanrım bağışlasın Bu kız başka dostum Hani hayat dolu derler ya Tam anlamıyla öyle işte Son günlerde biraz durgunlaştı gibi geliyor bana Eski neşesinden biraz kaybetti nedense Öyle mi? Doğru galiba ee, Ben de bu sefer biraz ağırlaşmış gibi buldum onu Demek yanılmamışım Belki de ha Bana bak Nazım Yoksa çok mu yoruyorsun onu Derslerini severek yapıyor dayı Severek yapılan iş insanı yormaz Yine de insaflı olmalısın Ben bilirim seni Şu derslere biraz ara versen iyi olur bence Günahını alman lazım beyin Handan'a ders ağır gelmez Ha haberin var mı ona bir de kısmet çıktı bu hafta Kısmet mi Ne, <gülüyor> <ha>? <gülüyor> ne kısmeti Kız evlenme çağına gelmiş de haberimiz yok mu? Al bakalım ya, O da nereden çıktı Sahi mi söylüyorsun Elbette sahi Hüsnü Paşa'yı tanır mısın sen Hangi Hüsnü Paşa Ha şu eski Paris sefiri üstüm yoksa ta kendisi. Geçenlerde bir merasimle bize geldi. Neden geldiğini kestiremedik. <gülüyor> Meğer gelişinin özel bir nedeni varmış. Hamdanı isteyen o mu yoksa? <gülüyor> evet. Değil mi? Doğrusu büyük cesaret. Sanırım bir hayli de yaşlıdır o. Ora öyle. Resmen e, istedi öyle mi? Hem de nefes bile aldırmadan. Sonunda da bize bir hafta düşünme süresi bıraktı ve gitti. <gülüyor> Alçak gönüllülüğüne de diyecek yok anlaşılan Düşünmeyi uzun mu var sanki hediye vermek varken <gülüyor> Doğru öyle yağlı bir kuyruk da kaçırılmaz el. Doğrusunu isterseniz ne diyeceğimi şaşırdım Delikanlı Neriman'ı görmüş beğenmiş mi yani İlahi Sabir Hanım resmen istemeye geldim sizden Görüp beğenmese istemeye karar verir mi Peki ama bu delikanlıyı tanımıyorum ki ben Refik Cemal ayo 20 yıllık komşunu tanımıyor musun Rahmetli Kazime Hanım'ın oğlu Bizim Kazime'nin öyle mi Hı. Ha, ha şimdi anladım Kıvırcık saçlı Refik Elimizde büyüdü sayılır nasıl tanımam <gülüyor> Ta kendisi Tahsilini bitirdi geldi Hı. Şimdi hariciye de iyi bir memuriyeti var Sizin bey gereken soruşturmayı yaptırsın gene de Ama ben içini dışını biliyorum çocuğu. ...siz bir kere hedi... ...kendisine getireceğim elbet... ...ama verimkar olmayacaksanız buna lüzum yok tabi... ...aklımda kaldığına göre... ...iyi terbiye görmüş akla başında bir çocuktu o... ...bunda hiç şüphe yok... ...Neriman'da tam ona layık bir kız... E ...deme lazım... ...oğlan onu da senin kızın sanıyormuş... ...öyle mi... E ...ne bilsin hep Handan'la beraber görüyor tabi... ...onu kendi kızından ayırt etmedin hiçbir zaman... ...bunu hep söyleriz... ...öz yeğenim ayol... ...Handan'dan hiç farkı yok bizim için... Sakın delikanlı bunu öğrenince fikrini değiştirmesin Aa, Söyledim merak etme Fark etmez benim için dedi O <gülüyor> evin terbiyesini aldıktan sonra mesele yok diyor şimdi. Eksik olmasın Siz gene bir soruşturma yapın Deme lazım? Neriman'ın fikrini alalım bakalım o ne diyecek Şaştım kaldım vallahi Neriman ne diyor bu işe Delikanlıyı tanıyor mu Aa, Tanımaz olur mu canım Bu mahallenin çocuğu O her şeyi bize bırakıyor Anlaşıldı Öyleyse hemen olur cevabını verebilirsin Çocuğu soruşturdum pırlanta gibidir Dediler ah, ah, Zaten biliyordum Aman Rabbi, şu işe bak sen Biz Handan işini düşünürken Meriman ah, ah. bayağı evleniyor öyle mi e Şimdi ağlamanın sırası mı hanım Hadi git de vakit geçirmeden haber gönder Bu işler gecikmeye gelmez Ne var kimden mektup Önemli değil Nazım beyden mi evet. Ne yazıyor bana söylemeyecek misin Öğrenmeye değmez Bunun için mi rengin sapsarı Benden bir şey gizlemediğini sanırdım Gizlemeye bile değmez Al oku istersen okuduktan sonra da at şömineye gitsin ee, Hayır okumak istemiyorum Kendin anlatmak istersen anlat Evlenme teklif ediyor Ne diyorsun sahi mi Peki ama Anlayamıyorum seni İstediğin de bu değil miydi? Neden böyle davranıyorsun? İstediğimin bu olduğuna da nereden çıkartıyorsun? Bırak şimdi bunları. Yalvarırım açık kalpli ol. Ben senin duygularını kendi duygularım gibi bilirim. Allah'ını seversen söyle. Nedir aklından geçen Nerhan'dan? Sen Nazım Bey'i seviyorsun. Bunu inkar etmeye kalkarsan içtenliğinden şüphe ederim. Söyle hadi yalan mı? Çocuk olma Neriman. Çocukluk değil bu içtenlik. Görüyorum ki bambaşka bir insan olmuşsun sen. İçinden pazarlıklı biri olmuşsun yalan mı? Beni tahrik etmeye çalışma boşuna. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum Ne yapmayı düşünüyorsun? Kabul etmeyeceğim Neden peki? Yaptığı teklif içten değildi ondan <gülüyor> Anlayamıyorum aldatıyor mu yani seni? Bir bakıma evet Beni elinden kaçırmak istemediği için yapıyor bu teklifi Kendisine benzetmek istiyor beni Anlamıyor musun? Belki de senin kuruntundur bu Mektubu okusaydım bunun bir kuruntu olmadığını sen de anlardın Hedefe varmak için her şeyi göze almaya hazır olduğunu kaç kere söylemişti. <gülüyor> İşte şimdi de kendini feda ediyor ideal uğruna. İnanmıyorum buna. Çok safsın da onda. Saçma. Neden böyle alelacele yapsın evlenme teklifini? Daha sonraya da bırakabilirdi. Bırakamazdı. Tehlikeyi sezdi çünkü. Tehlikeyi mi? Beni Hüsnü Paşa'nın istediğini duymuş. Sahi mi? Nereden biliyorsun? Babamla Selim amcam Altepe'de konuşurlarken o da yanlarındaymış. Şimdi anladın mı bu mektubun neden bu kadar acele yazıldığını Yangından mal kaçırılıyor Senin anlayacağın Mal da ben Gene de peşin mümkün vermekten sakınırım ben senin yerinde olsam Küçük hanım gelebilir miyim Gel şehber ne var Büyük hanımla beyefendi bahçedeler sizi çağırıyorlar Ön bahçede mi Evet küçük hanım havuzun başındalar Ah sahi teyzem bana söylemişti de unuttum Handan'ı görürsen al getir ön bahçeye diye Burada lafa daldık Gidelim hadi <Gülüyor> Günaydın anne Günaydın baba Günaydın yavrum Neredeydiniz gene sabahtan beri sizi arıyorum Kore'ye doğru çıkmıştık biraz az önce geldik Rüzgar serin esiyor üşümüyor musun sen Üstüne bir şey de almamışsın ya, Zarar yok Beni mi istediniz baba Evet yavrum Hele gel otur bakalım şuraya Konuşacaklarım var seninle Önce sırtına bir şey alsın da bey üşür vallahi Ah şehber Benim arkamda iki hırka var birini verebilirim teyze Sen üşümeyesin bu sefer Ah hayır fazla geldi zaten <gülüyor> Teşekkür ederim Neriman Buyurun baba Yavrum biliyorsun Annen şu Mahut akrabası Hüslü Paşa geçen hafta gelip Resmen seni bizden istedi Bir haftada düşünme süresi bıraktı Biliyorum Sanırım yarın cevabımızı almaya gelecek Evet baba Biz bu mesele üzerinde düşündük taşındık Hoşret cevabı vermek için öyle uzun boylu düşünmenin de pek gereği yok ya Birçok bakımlardan bu uygun bir teklif değil çünkü Ne gibi? Bir kere yaşlı İkincisi fazla modern bir hayat yaşıyor Daha doğrusu bizim anlayışımıza uygun bir aile hayatı yok adamın Öyle değil mi hanım? Öyle Ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Anlıyorum baba işte böyle kızım. Yani demek istiyorum ki... ...gene de gereken cevabı vermeden önce... ...bir kere de seninle konuşmayı uygun bulduk. Ne de olsa seninle ilgili bir konu bu. Öyle değil mi hanım? Öyle ya. Her ne kadar vereceğin cevabı biliyorsak da... ...bunu kulağımızla da duyalım dedik. Vereceğin cevabı biliyoruz mu dediniz? Elbette canım. Bundan şüphemiz yok ki aslında. Bu Hüsnü Paşa denilen adamı herkes tanır. Sen de bilirsin elbet. Bir insan herkes tarafından tanınıyor mu... ver kuyruğunu. Vardır onun bir tasız yanı muhakkak. Öyle değil mi hanım? Doğru söylüyorsun bey. Cevabınızı verebilirsiniz baba. Ben Hüsnü Paşa ile evlenmeye razıyım. Nasıl? Razıyım mı dedin? Evet. Teklifini kabul ediyorum. Ha, delirdin mi sen kızım? Şaka mı yapıyorsun yoksa? Hayır anne aklım başında. Şaka da yapmıyorum. Cevabımı iyi düşünerek verdim. Handan... Sen karışma Neriman Benden isteğimin ne olduğunu sormadınız mı İşte açıkça isteğim bu Hüsnü Paşa ile evleneceğim Özür dilerim baba Benim gözümle her bakımdan uygun bir eş Yalan söylüyorsun Handan Neden yalan olsun Avrupa görmüş kibar çevrelerde yaşamış Üstelik de zengin Beni güzel bulduğunu da söyledi Duymadınız mı Söyler misiniz baba eksik olan nedir onda Ne diyeceğimi şaşırdım vallahi. Ben de Neden şaşıyorsunuz anlamıyorum çok garip tutumlarım var anne Öteden beri evlenemeyip evde kalacağımdan korkan sen değil miydin? Evet ama sen de evlenmeyeceğim diye diretip dururdun Şimdi de evlenmeye karar veriyormuş Garibime giden de bu ya birden birdenbire karar verişine ne demeli bilmem ki Hem de böyle biriydi Bu adamı neden bu kadar kötülüyorsunuz anlamıyorum Neden kötü diyelim canım Ama gerçeği de söylemek gerekirse Sus hanım Artık bu konuda konuşmaya hakkımız yok Handan doğru söylüyorum bütün bunlar onu ilgilendiren şeyler Demedim mi ben sana Son karar kendisinin olmalıdır diye Kararını bildirdi işte de bu değil miydi? Bana düşen bir kere daha sorup kesin cevabı almak Handan, kızım Hüsnü Paşa ile evlenmeye gerçekten kararlı mısın? Evet baba O zaman mesele kalmadı demektir Hayırlı uğurlu olsun ne denir Bir de yarın Gereken cevabı veririz Mustafa damadımıza Umarım ki kendi de beklemiyordu bu cevabı <Gülüyor> Neriman <Gülüyor> alıyor musun sen Ne var kızım <Gülüyor> Hiç teyze Bana bakmayın ya, Saçmalama Neriman <Gülüyor> <Gülüyor> ah, Kaçtı Ne mutlu bir evlenme kararı Göreceksiniz kraliçeler gibi yaşatacağım sizi Avrupa büyülü bir ülkedir İnsan gerçekten yaşadığını orada duyuyor Gittiğiniz zaman bunu benden daha iyi hissedeceksiniz O çevreye ilk defa gireceksiniz çünkü Öyle yerlerin değerini gereğince anlayabilmek için Böyle bir çevreden gitmek lazım Kendi memleketimi kötülemek istemem ama Bu konuyu bırakalım isterseniz evet. Hem herkesten ayrı bir köşeye çekilmemiz yakışık kalmaz belki. Haklısınız. Şu memleketin havasına alışamadım bir türlü. Bu yüzden yadırkanıyorum belki de. Ömrü hep dışarıda geçmiş birinin buradaki... <gülüyor> Sözüm ona görgü kurallarına uyması çok. Nikahımız kıyılır kıyılmaz hemen hareket ederiz. Ben de öyle istiyorum. Tamam. Bir gün bile durmayız buralarda. Ver elini Paris. Orada döşeli bir evim var. İsterseniz önce Nice gideriz. Cennetten bir köşe dönünüz. Neresi olsa olur. Siz bana bırakın öyleyse. İlk gravyana da yaparız Orkestralar şehri Size yeryüzünün en ünlü seslerini dinleteceğim orada ee, Düşün bir kere İnsan yabancısı olduğu bir müziğin melodilerini Kolay kolay birbirinden ayıramaz değil mi? Sanki bir teviye aynı melodiyi çalıyorlarmış gibi gelir Bir gıygı sesi sürer de gider adeta Oysa o gıygı sesinin içinde anlayamadığınız Nice duygulu melodiler vardır Belki de öyledir Ben konçertolardan senfonilerden hoşlanırım daha çok Doğrusunu isterseniz gerçek müzikte odur Biraz misafirler arasına karışsak iyi olur hanım Ev sahibi sayılırız ne de olsa Aman geri duralım evet. daha iyi evet. Efendim tekrar saygılarımı sunarım Özür dileyerek bir şey sormama izin verin lütfen Buradaki adetlere göre size nasıl hitap etmem yakışık kalır derseniz Artık damadınız sayılırım Bilmem ki valide ve peder demem gerekli mi Bunun hiç önemi yok efendim Bizim için önemli olan kızımızın mutluluğu Bundan kuşkunuz olmasın Göreceksiniz onu prensesler gibi yaşatacağım Ne var Neriman? Felaket Kim geldi biliyor musun? Kim? Nazım Bey Bugün günlerden ne? Perşembe Bugün geleceğini yazmıştı mektubunda ne aksilik gördün mü işi? Ne var? Neden telaşlanıyorsun sanki? Hiçbir şeyden haberi yok değil mi? Nereden olsun? Ne yapacağız şimdi? İçeri alacaksın elbet Sahi mi? Sanırım o seninle görüşmek isteyecek İyi işte ben burada değil miyim? Görüşebiliriz pekala al içeri Sen bilirsin İşte sayın dostlarım bu sözümü bir kehanet saymayın sakın Bir zaman gelecek buradan Paris'e aynı gün içinde gidip dönebileceğiz Evet Evet aynı gün içinde Havadan elbette ve bu çok yakın zamanda gerçekleşecektir inanın. O zaman dünya bir portakal tanesi kadar küçülecek Avucumuzun içinde olacak adeta İşte Avrupa'da medeniyet böylesine ilerliyor Anlıyorsunuz değil mi? Dünya küçüldükçe insanlar büyüyor <gülüyor> Gevezeliğine de diyecek yok doğrusu İçtikçe açılıyor çenesi Dur bakayım Şu gelen Nazım Bey değil mi? Ta kendisi Gelecek miydi? Bilme Kimseyi çağırmış değiliz ki Demek ki bilmeden geldi Hayretle etrafına baktığına göre toplantıdan haberi yok Kaşındıalım acı. Hoş geldiniz Nazım Bey evladım. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toplantınız olduğunu bilmiyordum. Evet. Nişan toplantısı gibi bir şey. Yani. Ama kimseye haber vermiş değiliz. Aile arasında olsun dedik. <gülüyor> bununla beraber damat kendi dostlarından 5-10 kişiyi çağırmış. Damat mı? Affedersiniz, nişanlanan kim? Handan. Handan mı? Şaşırmakta haklısınız. Birdenbire karar verildi. Nasıl oldu biz de anlayamadık. Bir hafta içinde her şey olup verdi. Sanırım Maltepe'de bir nebze Hüsnü Paşa'nın isteğinden <gülüyor> söz etmiştiniz. Evet ama... Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayın? Ben bu işe hiç mi hiç razı değildim? E hanım biliyorsun ki artık bu sözlerin hiç lüzumu yok. Her neyse oldu bir kere. Handan isteyinceye bize söz düşmez tabii. Handan Hanım mı istedi? Evet. Kendi kızım ama hala anlamış değilim onu Bu gençlerin işine akıl ermiyor ve selam Bu toplantıya sizi davet etmemiz gerekirdi doğrusu Ama inanın ne yaptığımızı bile bilmiyoruz Bağışıklayın yavrum Önemi yok efendim üzülmeyin ha İşte kendisi de geliyor <gülüyor> Hoş geldiniz Nazım Bey Sizinle görüşmek istiyorum bir kenara gelin lütfen ee, Burada görüşebilirsiniz Mektubumu almadınız mı? Aldım ee, Sizin nişanlımla tanıştırayım Hüsnü Paşa, Nazım Bey Felsefe, tarih, edebiyat ve sosyoloji öğretmenim Vay vay vay vay vay Bütün bu dersleri siz mi biliyordunuz? Aa, kendilerinden çok faydalandım Karşılaşmamız çok iyi oldu Öğrenmek istediğim bir şey vardı ne zamandır Söyler misiniz bana Şu sosyoloji denilen bilim dalının topluma faydası nedir? Bilim dalı dediğinize göre bir faydası vardır herhalde Hiçbir faydası yoktur bence Bu bilim dalı olmadan da insanlar toplu halde yaşayabiliyorlardı pekala Olabilir Sizinle hemen görüşmek istiyorum Handan Hanım Dersler konusundaysa onlara bir süre ara vermek zorundayım ne yazık Saçmalamayın hangi konuda görüşmek istediğimi pekala biliyorsunuz Özür dilerim Nişanlımın yanında böyle gizli konuşmamız yakışık almaz Onun biraz kıskanç olduğunu sanıyorum ee, Fikrimi değiştirdim ee, Biraz terasa çıkalım mı? Elbette Girin koluma lütfen <gülüyor> Nazım'ın mamasını sen yapıver ne olur Ben mutfağa kadar inemeyeceğim Uyandığı zaman yanında görmezse beni kıyameti koparır yumurcak Başsına küçük hanım Teyzem odasında mı? Evet küçük hanım O da beyefendi de öğleden sonra hiç odalarından çıkmadılar Öyleyse sen birkaç kaç dakika çocuğun yanında kal da Ben de onları bir yoklayayım Başsına Girin Ah Meriman sen misin yavrum Hiç görünmediniz de merak ettim teyze Eksik olma yavrum Eskisi gibi gözüm kesmiyor merdiven inip çıkmayı Bununla beraber her an yanında olmak istemiyor da değil Bir saat görmesen bir kuşku başlıyor içimde Enişten de öyle Deminden beri git de kızı bir yokla deyip duruyordu Eksik olmayın Bunların odasını da bu kata mı alsak acaba diye düşünüp duruyorum Onu ben de düşünüyordum bey Hayır hayır, Nazım'ın sesinden rahat edemezsiniz. Yumurcak ağlamaya başladı mı susmak bilmiyor. Onun sesi rahatsız etmez bizi. Neriman. Ah, Refik geldi. O kadar olmuş demek. Elbette. Hoş geldin Refik. Hoş bulduk. İyi akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar yavrum. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Ne o meclis toplanmış yoksa önemli bir mesele mi var? Teyzemle eniştem öğleden sonra hiç aşağı inmediler de merak ettim. Bizim evde önemli ne mesele olabilir ki artık Senin yumurcağı çekiştiriyorduk Şimdilik bizi ilgilendiren tek konu bu Çekiştirmekte haklısınız Bugünlerde biraz yaramaz oldu Geceleri sesi geliyor değil mi? Keşke duysak Onun sesi tatlı bir musiki gibi geliyor insan. Pek o kadar da değil Öfkeleniyorum bile bazen Ağlamaya başladı mı susmuyor Ben de onu söyledim Biraz daha büyüsün elimi daya alıştırır belki de Bırakın bağırsın bağırabildiği kadar Aa, Siz böyle konuşursanız Alırım onu elinizden haberiniz olsun Verdik gitti bile <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sizi rahatsız eder diye korkuyorum Aksine Evimize hayat dolduruyorsunuz İkimiz de bu yüzden minnettarız size Bizi bırakıp gitmediniz Oysa en tabi hakkınız da gitmek Aa, Neler söylüyorsunuz enişte Öyle deme yavrum Bizim gibi mateme bürünmüş iki ihtiyarın teneffüs ettiği havayı teneffüs etmeye hiç de mecbur değildiniz Ben sizden ayrılamazdım Böyle konuşmamanızı rica ederim Neriman'a bir anneden bir babadan daha yakın olduğunuzu görüyorum Benim de aynı duygular içinde bulunduğumlar emin olabilirsiniz Siz de bıraksaydınız bizi halimiz ne olurdu acaba Hande eksikliğini duyurmadınız bizi Tanrı ikinizden de razı olsun Size ne kadar mühtaçmışız meğer Aksine asıl biz size muhtacız Bunu bugün daha iyi anladım Bugün mü? Evet Önemli bir haberim var size Aa. Lafa daldık da söylemeyi unuttum Bana yolculuk göründü Yolculuk mu? Ha? Nereye? Bir aile uza. sanırım Paris'e Paris'e mi? Bu da nereden çıktı? Görev Belki biraz üzüleceksin ama öyle gerekti işte Paris'e şehpender olarak gidiyorum daha doğrusu gitmek zorunda bırakılıyorum anlaşılan Saray huzursuzlanmış biraz bizden Şahin mi? Ne yazık ki öyle ama merak etmeyin Kaygılanacak bir şey yok Sadece biraz gözden uzak olmak için Ne o? Üzüldün mü yoksa? Bu haber benim de hoşuma gitmedi pek Daha bir yıllık evlisiniz Öyle ama geçici olduğu için ben fazla üzülmedim Çok şükür karımı ve çocuğumu Gözüm arkada kalmadan bırakabileceğim yerim var bunu düşününce adeta sevindim bile. Eğer işim uzarsa... ...daha sonra belki onları da aldırırım. İstersen... ...şimdi de götürebilirim sizi. Yeter ki sen üzülme. Hayır hayır. Sakıncalı olur bu. Çocuk pek küçük. Ben de öyle düşünüyorum yavrum. Ne zaman yolculuk? Bir iki güne kadar. Hemen öyle mi? <gülüyor> Nereyim? Bak şimdi. Beni de ağlatacak bu kız. <gülüyor> Şu işe bak sen Bayağı da ağlıyorsun öyle mi Bu ne muhabbet kız Bir yıl önce tanışmıyordunuz bile Farz et ki Bir yıl önce desiniz Siz bana bakmayın işte, Onun gözü suludur işte hep böyle Size bir şey söyleyeyim mi Ben biraz da sevindim bile bu işe Hiçbiriniz farkında değilsiniz anlaşılan Hande bulunduğu yer değil mi bu Paris Öyle ya ya. Eğer oradaysa görebilirim onu da ah. Bu aklıma gelmemişti Son mektubunda Paris'te olduklarını yazıyordu Güzel ya. Size ondan bol bol havadis gönderdim Aman onu. yavrum bunu sakın ihmal etme Gördünüz mü Her şeyde bir hayır vardır derler Git gör onu Ne durumda olduğunu çok merak ediyorum Kendisi mektuplarında mutlu olduğunu yazıyor Ama gel de inan Hüsnü Paşa'ya hiç güvenim yok benim Hiç merak etmeyin İsterseniz duyurmadan bile inceler mi yaşayışlarını? Nasıl olsa beni tanımazlar. Sen onu tanır mısın sanki? Öylesine anlattı ki onu bana Neriman resim gibi gözümün önünde. Zaten birkaç yıl önceki halini hatırlarım. Çok zayıflamış diyorlar. Yavrum ne durumda bir bilse. Tanınmayacak hale gelmiş söylediklerine göre. Sen başkalarının sözüne bakma hanım. İşte en gerçek haberi Refik Bey evladımızdan alacağız. Eminim ki bize anlattıklar gibi değildir yavrum Gider gitmez ilk işim onu bulmak olacak Tanrı senden razı olsun evladım çocuk kızır gibi yetiştim desene. Tamam o merdivenlerden. dikkat et halatlar var. Ah, sevgili kardeşim benim. <gülüyor> bir ön sezimidir nedir? Vapur rıhtıma yanaşınca seni göreceğim içime dolmuştu sanki. Gel yani bir daha kucaklayayım seni. Demek son mektubumu aldın. Almaz olur muyum? Alır almaz da yola çıktım. Bavullarım vapurda mı? Vapurda. İh, alırız sonra, acelesi yok. Bu hapur üç gün burada. Gel şimdi şurada bir yere oturalım. Seni iker gibi dinleyeceğim. Vatanımdan haberler ver bana. Ee, ağlama, beni de ağlatacaksın. Sen ağlamıyor musun sanki? Hadi gel. Dur bakayım, şuradaki denizli bize mi ev saldırıyor? Galiba, bir şey istiyor herhalde. Alıyor? musun? Hayır. Bu <gülüyor> ne La femme qui se trouve là-bas, qui veut parler avec ce monsieur, voulez-vous arrêter une minute, s'il vous plaît Quel femme Celci qui vient avec deux lunettes noires. Refik, şu bu yana gelen siyah gözlüklü hanımı tanıyor musun Seninle konuşmak istiyormuşum. Baksana bizden birine benziyor. Deli misin sen, benim burada tanıdığım olabilir mi hiç e Seni görmek istemiştim. Bir yanlışlık olacak. Dur bakalım anlarız şimdi, geliyor bu yana. Merci madame. Merci. Affedersiniz, benimle mi görüşmek istediniz Evet, Refik Bey'siniz değil mi? Beni nereden tanıyorsunuz? <gülüyor> Resminizden. Neriman birlikte çekilmiş resminizi göstermişti. Neriman mı? Sizin de benim resmimi görmüş olmanız lazımdı. Ama tanımamak da haklısınız. Çok değişmiş olduğumu söylüyorlar. Yoksa siz? Evet, karınızın kuzini Handan'ım ben. Handan Hanım öyle mi? <gülüyor> Burada karşılaşacağımızı sanmıyordunuz değil mi? Paris'te arayacaktım sizi <gülüyor> Vapurla yola çıktığınızı duyunca Kocamla hemen Marsilya'ya hareket ettik Öyle mi? Zaten gelecektik buraya İki gün önceye aldık yolculuğumuzu Teşekkür ederim Gördün mü? Daha vapurdan iner inmez kaç tane dost yüzle Gerçekten öyle hala şaşkınım doğrusunu isterseniz Aa, Arkadaşım Server Bey ile tanıştırayım sizi Handan Hanım Müşerref oldum Teşekkür ederim <gülüyor> Refik Cemal Bey takdir edersiniz ki sizinle uzun uzun konuşmak, İstanbul'dan bilgi almak ihtiyacındayım. Paris'e gelmenizi bekleyemeyişimde sabırsızlığımı gösterir sanırım. Anlıyorum. Ben de aynı ihtiyacı duyduğumu söyleyebilirim. Burada kocamla Grand Otel'de kalıyoruz. Sizi bu akşam yemeğe bekleyebilir miyiz? Kocamla da tanışırsınız. Elbette, memnuniyetle. Öyleyse saat 8'de geleceğim. Güzel. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle <gülüyor> güle, güle güle. Hüsnü Paşa'nın ünlü karısı Handan Hanım öyle mi? Gördün mü rastlantıyı? Gözlerime inanamadım dersem şaşma. Benden de o kadar. Onunla Paris'te karşılaşacağım anın heyecanı içindeydim. Şu işe bak sen. Burada çıkıverdi karşıma. Demek Nazım'ın uğruna intihar ettiği şahane kadın bu. Bütün geçmiş olaylar gözümün önüne verdi bir anda. Belki de onun için heyecanlandım bu kadar. Onunla burada karşılaşmanız benim için de büyük bir sürpriz oldu. Merak ediyordun değil mi? Hele olayı hikaye eden mektubunu okuduktan sonra... Bitmiş zavallı Valla ona acımak mı kızmak mı lazım hala kestiremiyorum Cezasını fazlasıyla çektiği muhakkak Vicdan azabı bu hale getirmiştir onu Gerçekten kuzguncukta gördüğümüz o delişmen kızla ilgisi bile yok Zayıflık ona bir zarafet vermiş değil mi? Gördüğüm resimlere de benzemiyor hiç Hala siyahlar giyiniyor dikkat ettin mi? Söylendiğine göre Hüsnü Paşa'yı kudurtuyormuş bu O yüzden de araları açıkmış Boynu altında kalsın o karasakallı zübbi'yi Paris'ten tanırım. Hayatı tam anlamıyla yüz karasıdır adamın. Resmi görevlerde nasıl tuttular onu anlayamıyorum. İşi gücü Paris sosyetesinde kadın avcılığı yapmak. Hadi gel oturalım şöyle gel. Konuşacağımız çok şeyler var. Paris'e hareket ne zaman? İki gün burada kalabilirim herhalde. Aa, güzel. Sana Marsilya'yı gezdiririm bu arada. Sonra hmm. da hareket ederiz. Hı? Tamam tamam. <Gülüyor> e, Mesut bir dakika ee, Bana mı seslendin Evet Buyurun Refik Kemal beysiniz değil mi Evet özür dilerim tanıyamadım sizi Ben de sizi tanıyamadım Otelin kapısından girdiğiniz zaman karım gösterdi Adım Hüsnü Öyle mi tanıştığımıza memnun oldum Teşekkür ederim Karım şu tarafta oturuyor böyle buyurun Teşekkür ederim İyi akşamlar efendim Hoş geldiniz buyurun Marsilya beni büyüledi adeta Özellikler olan bir şehir Onun için gördüğüm her yeri bir müze gibi seyretmekten kendimi alamıyorum <gülüyor> Öyledir Oteli bulmakta güçlük çekmediniz ya Hayır arkadaşım <gülüyor> buraları çok iyi biliyor Beni otelin kapısına kadar o getirdi Aa, Burada bir arkadaşla buluşmanız güzel bir rastlantı Rastlantı değil Beni karşılamak için o da Paris'ten gelmiş Mehmet Server çocukluk arkadaşımdır Mehmet Server mi? Evet tanıyor musunuz onu Paris'te böyle birinin bulunduğunu duydum Evet yazardır aynı zamanda hmm. Böyleleriyle pek senli belli olmamanızı tavsiye ederim Anlayamadım Belli ki onu yakından tanımıyorsunuz Tanısaydınız anlardınız Onu her yönüyle benden daha iyi tanıyan biri bulunduğunu sanmıyorum Düşüncelerine de saygım vardır Sizin de onun gibi düşündüğünüzü gösterir bu Öğünerek diyebilirim ki öyle O zaman mesele yok demektir <gülüyor> Marsile'yi beğendiniz demek Umarım Paris'i daha çok beğeneceksiniz Belki Ama hemen söyleyeyim ki Ne kadar güzel olursa olsun Hiçbir yeri vatanıma tercih etmem Benim için dünyanın en güzel yeri orasıdır Uzun süre vatanından ayrı kalmış biri Bu sözünüzü daha iyi anlar İnsanların en büyük amacı Cennete erişmektir kanımca Bense cennetten koparılmış gibi hissediyorum kendimi Bir zorunluluk olmadıkça Toprağından ayrı yaşamayı anlayamam hiçbir zaman Ben de sizin gibi düşünüyorum Zorunluluk görüşe göre değişir Elbette Görevi yüzünden ömrü hep yabancı ülkelerde geçmiş Artık emeklisiniz sanırım değil mi? Evet ama bir şey değiştirmez bu Uzun süre içinde yaşadığımız çevrenin koşullarını uydurmuşuz kendimizi Ondan ayrılmak insanı rahatsız eder Benim için öyle bir şey söz konusu değildir Hı, Farkındayım elbette Hemen söyleyeyim ki bu konuda kimse benim isteklerime uymak zorunda değildir ee, Yanlış bir kanıya kapılmay diye söylüyorum bunu Anlıyorum Eskilerin bir sözüne göre... ...kadının vatanı kocasının yaşadığı yerdir. Bunu böyle kabul edersek mesele kalmaz. Her neyse. Bana İstanbul'dan söz edin lütfen. Ne kadar sabırsızlanıyorum tahmin edemezsiniz. Elbette. Eh, i̇zninizle. Ben oyun salonu biraz dolaşmak istiyorum. Belki tanıdık bir yüz görürüm. Ee, yemekte görüşürüz. Güle güle. Kocamın kabalıklarını hoşgörüyle karşılayın lütfen. Kaygılanmayın. Buralarda yaşamayı göze alışım konusuna gelince... Bunun nedenini bilmezsiniz belki. Hakkında yanlış bir düşünceye kapılırsınız diye söylüyorum. Her şeyi biliyorum. Sıla özlemi diye bir hastalık olduğunu bilirsiniz herhalde. Söylerler. Vatanımdan hiç ayrı kalmadığım için pek başıma gelmedi. Gelse de gidermek elinizde. Ama benim için bu imkanda yok. Burnumda tütüyordu büyüdüğüm yerler. Ama gitmeyi aklımdan bile geçiremiyorum artık. Felaketli anılar yüzünden mi? Her şeyi biliyorsunuz demek. Neriman anlattı bana. Ayrıca Nazım da arkadaşımdı Yavrunuzun adını Nazım koyduğunuz için size minnettarım Bunu burada duyduğum zaman günlerce ağladım Hüsnü Paşa ile bu yüzden aramız bir hayli açıldı Düşündük böyle olacağını ve bu yüzden yazmak istemedik size Aldırmayın Paşa ile aram hiçbir zaman iyi olmadı zaten Madem ki Nazım'ın arkadaşısınız beni anlamanızı isterim Neriman o kadar iyi anlattı ki olayları her yönüyle biliyorum merak etmeyin Gene de yeteri kadar bilmezsiniz sanırım siz belki de Nazım'la aramdaki bağların sadece duygusal olduğunu sanırsınız Hayır Onun yetiştirdiği bir öğrenci olduğunuzu biliyorum Onun gibi düşüneceksiniz elbette İstiği de bunu başarmaktı zaten Ne yazık ki başarısını hissettiremedim ona Nazım'ın öğrencisi etten kemikten yapılmış biri olmalıydı sadece Ya da öyle olmasını isterdi kendisi İnsanların mayasında duygunun da bulunduğunu pek acı bir şekilde hissettirdim ona Zayıf bir insan olduğumu itiraf ederim Kendinizi bu kadar suçlamayın Olanlarda onun da sorumluluk payı var İnsanların birer makinadan ibaret olmadığını düşünmeliydi Nitekim kendine kıymakla bunu açıkça ortaya koydu Bahse girelim ki Defik Cemal denilen bu genç Padişahımızı istemeyenlerden saraya karşı olanlardan Olabilir Sana uyup onu karşılamak için ta Marsilya'ya kadar gitmekle ne budalalık etmişim Böyle görüşmek bile insanı zor duruma sokabilir. Ya, ama yalan mı? Görüş meselesi. Demek sen bu kanatta değilsin? Hayır. Yakın akrabamdır. Onun Marsilya'da karşılamaya gitmekle iyi bir iş yaptığıma inanıyorum. Bal gibi alay ediyorsun benimle. Öyle bir niyetim yok. Öfkelenip bağırmak için bir neden arıyorsanız o başka. Beni oyuncak yerine koymak istiyorsun. Ben mi? Siz de buna meydan verecek hal var ya doğrusu. Onun nasıl biri olduğunu bana söyleyebilirdin. O yönünü bilmiyordum. Bilsem de söylemek gereğini duymazdım Neden Ne sizi ne de beni ilgilendirir çünkü Beni ilgilendiren yakın akrabam oluşu sadece Yalan söylüyorsun Ona gösterdiğin yakın ilginin nedenini iyi canlıyorum artık Söylerseniz ben de öğrenmiş olurdum Nazım'ın yakın arkadaşıymış Bilmiyordum Çocuğuna Nazım adını koymasının nedeni de buymuş meğer O ismi benim koydurduğumu sanmakla günahımı almıştınız bir hayli Bu yüzden az işkence etmediniz bana Gene de konmamalıydı bu isim Daha görmeden nefret ediyorum bu çocuktan Yeni doğmuş bir çocuktan öyle mi Mantıksız düşünceleriniz sizi ne durumlara düşürüyor farkında mısınız Bebeğe bu ismin konmasından memnunum ben Benim kıskançlık duygularımı depreştirmekten bir şey elde edeceğini umuyorsan aldanıyorsun Öyle bir kaygım olsa bari Böyle bir şeye başvuracak kadar budal olmadığımı öğrenin artık lütfen Kadın değil misiniz Hayır itiraf ederim ki sizin karşınızda kadın gibi hissetmiyorum kendimi Demek Demek aramızda hiçbir duygu bağı olmadığını söylemekten çekinmiyorsun bu bağların kurulmamasına sebep gene sizsiniz. Neden? Pekala bilirsiniz nedenini. Az önce kıskançlıktan söz ettiniz. Böyle duygulara kapılması gereken biri varsa o da benim. Gözümün önünde başka kadınlarla ilişki kuruyorsunuz. Açıktan açığa hem de. İtiraf ederim ki senin yönünden hiçbir sakıncası olmadığına inandığım için gizlemek gereğini duymuyorum. Sakıncası olmadığına nereden hükmediyorsunuz? Hiçbir tepki göstermedim bugüne kadar. Ha, demek bağırıp çağırmamı bekliyordun. Hayır hayır doğrusun istersen en çok hoşuma giden tarafında bu. Hatta bu bakımdan minnettar mı sana? Rezaletlerden hoşlanmam çünkü Mevkiyim yönünden de hoş bir şey olmaz bu Haklısınız Sizi sevmesem bile beni küçük düşürmenize karşı gelmeliydim değil Anlaşılan bunu yapmaya bile mecalim yok Ne yalan söyleyeyim Rezalet çıkaracak kadar ileri gitmesen bile Birazcık tepki göstermen yakışık olur doğrusu Çevreye karşı hiç olmazsa Hem beni de bu kadar başı boş bırakmamış olursun Tepki gösterseydim yapmaz mıydınız? Ne münasebet Ama gizli yapardım hiç olmazsa Onun da ayrı bir zevki olurdu İtiraf ederim ki bu kadar açıktan suç işlemenin pek tadı çıkmıyor İğrenç bir insansınız siz Şunu da hemen söylemeliyim ki bu konuda kadınla erkeğin durumu bir değildir Senin bana gösterdiğin hoşgörünün milyonda birini bile sana gösteremeyeceğimi bilmelisin Şerefime en ufak bir lekenin sürülmesine izin veremem Şerefinize öyle mi? Korkmayın canım Benden öyle şeyler geçti artık Erkeklerden nefret etmeyi karınıza iyice öğrettiniz <gülüyor> Belli olmaz öyle şeyler Arabanız geldi Şimdi geliyorum beklesin Bana bastı şapkamı getir Baş. Nereye gidiyorsunuz Bir dostumla buluşacağım Nezaket kuralına uyumuş olmak için Sorunuza cevap verdiğimi de bilin lütfen Bana böyle sorular sormamanı tembih etmiştim sana sanırım İtiraf ederim ki nereye gideceğiniz umurumda değil pek Ama Refik Cemal Bey'in davetine gitmek zorunda olduğumuzu Unutuyorsunuz herhalde Unutmuş diyelim Sen git daha sonra da ben gelirim Yalnız gitmemi istiyorsunuz öyle mi Nezaket kurallarına uymakta pek titizlik göstermediğinizi itiraf etmek zorundasınız sanırım. Adamına göre değişir bu. Onunla görüşmek ihtiyacında olan sensin. Anlattığı şeylerin hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Bununla beraber seni almaya geleceğim. Özür dilediğimi aniden işim çıktığını söylersin. Öyle olsun. <gülüyor> Günaydın. Oh... Günaydın anladım Hanım ee, Buyurun yalnız mısınız Kocam biraz gecikecek ee, Aniden işe çıkmış Yemekte beraber olamayacağı için de özür diledi Zarar yok siz geldiniz ya Bunun için teşekkür ederim Sanırım yemeği daha vaktimiz var Biraz terasla oturalım mı İyi olur Paris'in en seyirli yeridir burası Öylesine hareket var ki insanın başı dönüyor İlk geldiğimde ben de öyle oldum ama alışılıyor Alışamadığım tek şey çevremdeki insanların duygusuzluğu Fransızları içten ve ince ruhlu sanırdım ben Ya da kitaplarda öyle okurduk Oysa bakıyorum burada yaşayan insanların Bir takım bencil duygularla günlü gün etmekten başka kaygıları yok İçtenlik ve duyguluk doğuda kaldı sadece Gerçekten öyleymiş meğer Bir takım yabancı sanatçıların doğuya geldikleri zaman büyülenmelerinin nedenini daha iyi anlıyorum şimdi Pierre Loti, Claude Farrer gibi değil mi? Evet Sanatçı ruhunun muhtaç olduğu içtenlik ve mistisizm Meğer doğuda kalmış sadece Ruhsuz bir ermanken gibi insanlar burada Memleketimden biri geldi mi heyecan duyuyorum Nedeni bu olsa gerek biraz da Sizin gelişiniz bu bakımdan çok etkiledi beni Öyleyse üzüleceğiniz bir haber vermek zorunda kalacağım size ha, Dönüyor musunuz yoksa Hayır aksine Uzun süre dönemeyeceğim galiba İstanbul'a Bugün aldığım bir yazıdan öğrendim ki Dışarıdaki görevimi süresiz olarak uzatmışlar Öyle mi sizin yönünüzden istenecek bir şey değil bu elbette Ama itiraf ederim ki ben sevindim Paris'e yerleşiyorsunuz deseniz ki... Ne yazık ki hayır Londra'ya atandım Bir iki gün içinde de hareket etmem gerekiyormuş Öyle mi? Eh, pek kötü bir havadis sayılmaz Londra İstanbul'dan yakındır buraya ne de olsa Yalnız gelemesem de belki ara sıra Paşa ile gelmek imkanını sağlayabilirim Yalnız da gelebilirsiniz Ha Verdiğim kötü habere karşılık bir de iyi haberim var size Sahi mi? Bizimkilerden mektup mu aldınız yoksa? Hayır Neriman'a hemen hazırlanıp Nazım'la birlikte yola çıkmasını yazdım ha, Ne diyorsunuz Uzun süre için dışarıda görev aldığıma göre Artık ayrı yaşamamızın bir nedeni kalmadı Öyle Mektubumu alır almaz hareket eder sanırım Buna nasıl sevindim bilemezsiniz Kulaklarıma inanamıyorum Çok sevineceğinizi tahmin etmiştim <gülüyor> Sevgili Neriman geliyor demek Bana bundan daha güzel bir haber veremezdiniz Doğru buraya gelecek değil mi Hayır Londra'ya gelmesini daha uygun buldum Onu burada bekleyemem çünkü Ah, bakın bu haber hoşuma gitmedi işte Siz de gelirsiniz Londra'ya <gülüyor> Diyelim bana ve küçük Nazım'ı görmeye değer sanırım bu yolculuğu Elbette Küçük Nazım'ı öyle merak ediyorum ki Ben de Bir ayda ne kadar değişmiştir kim bilir Tuhaf değil mi yıllarca görmemiş gibiyim sanki onu Oysa daha altı ay öncesine kadar yoktu bile ortada Canı ve kişiliği olan birine Böylesine özlem duyabilmek ne güzel şey İnsanı hayata bağlayacak olan bunlardır işte Bence insan Çevresindekilere ilgi duyduğu ölçüde yaşadığını hisseder Sizi anlıyorum Geçmişinizden kopmaya çalışmadınız mı hiç? Keşke elimizde olsa bu Yaşamımızı düzenleyen ne yazık ki duygularımız sadece İrademizi kullanmak hiçbir şey sağlamıyor Aksine çırpındıkça batağa gidiyor insan Hüsnü Paşa ile evlenişim de bu çırpınışlardan biridir Neden boşanmıyorsunuz peki? Özür dilerim Özür dilemenize lozum yok bu soruyu herkes soruyor bana Öyle mi? Aslında böyle açıkça soran ilk siz oldunuz Ama herkesin aklından geçeni çok iyi biliyorum Neden boşanmadığımı merak eden insanlarla dolu çevrem Sanırım hak vermekle Bizi birbirimize yaklaştıran budur belki de Zıt kutuplar birbirini çeker Bilmez misiniz siz? Saçma Kendinize işkence etmekse niyetiniz o başka Duygularım öylesine nasırlaşmış ki artık İşkence bile etki yapmıyor bana Kurtulmanız gerek Dönmelisiniz hayatı artık Bunun için gayret göstermeniz yeter Gayret mi nasıl yani Önce bu adama tahammül etmekten vazgeçmelisiniz Tahammül etmekten vaz mı geçmeliyim Yok canım O kadar da kötü bir adam sayılmaz Gerçek mi söylüyorsunuz bunu Elbette Belki garip bulacaksınız ama nefret etmiyorum ondan Hatta ona duyduğum ilginin adına bir çeşit Sevgi de diyebilirsiniz Sevgi mi Anlayamıyorum sizi Evet Seviyorum anladınız mı? Seviyorum onu Saçmalıyorsunuz Yoksa alay mı ediyorsunuz benimle ha, Alay mı tuhaf doğrusu Neden alay edeyim sizinle O kadar da nezaketsiz biri değilim herhalde Hem bu, bu neden ilgilendiriyor sizi anlayamıyorum Lütfen duygularıma saygı gösterin Saygıya layık duygular değil bunlar Öyle mi dersiniz Unutmayın ki karı koca arasındaki duygular sadece onları ilgilendirir Bunu tartışma konusu yapmak için kendinizde nasıl hak görebiliyorsunuz anlamıyorum bir ruh hassası olduğunuzdan şüphe edeceğim neredeyse... ...acı çekmekten hoşlanan bir ruh hastası. Kendinize bu kadar değer vermekle gülüş duruma düşüyorsunuz. Ne kadar da soğukkanlı konuşuyorsunuz. Tanıdığım muhandan Hanım değilsiniz şu anda siz. Yoksa iki kişiliğiniz mi var? Belki de. Nasıl düşünürseniz öyle olsun. Şu var ki kaygınızı anlayamıyorum bir türlü. Benimle bu kadar ilgilenme hakkına ailem mi verdi yoksa size? Hayır. Bir hiç yüzünden canına kıyan Nazım'ın hatırasıdır bana bu hakkı veren... Onun mezarı üstünde bulunduğunuzu unutmayın. Hem de kendi elinizle kazdığınız mezarının. Kimsenin avukatı ile görüşmek istemiyorum anladınız mı? Böyle konuşmakta devam ederseniz özür dilemek zorunda kalacağım sizden. Böylesi daha iyi olacak galiba. İzninizle. Hayır gitmeyin. Durun lütfen. Galiba biraz ileri gittim bağışlayın beni. Kafam öylesine allak bullak oldu ki neler olup bitini anlayamıyorum bir türlü. Her neyse anlamaya çalışacak diyelim. İsterseniz bu konuyu kapatalım. En doğrusu da bu olacak sanırım Bana İstanbul'dan annemden babamdan söz edin lütfen Sağlıkları hakkında bilgi edinmek istiyorum İşte yakaladım sizi ha. Neler konuşuyorsunuz bakalım böyle hararetli hararetli ha, Geldiniz mi korkuttunuz beni Bonsoir benim Olsun. gelişim karımı hep böyle korkutur işte Bu kadar çabuk ummuyordum da Fransız görgü kurallarına göre bir centilmen yemeğe davet edildi mi Tam zamanında hazır bulunmalıdır Teşekkür <gülüyor> ederim Buna titizlikle uyacağımızdan kuşkum yoktu zaten Karım pek bu fikirde değildir Benim böyle konularda her zaman bir kabalık yapacağımdan korkar Bu gevezeliğe hiç de yok Gördünüz bu sözüme de gevezelik çıktı Ama aldırmam bile Kadınların suçlamalarını hoşgörüyle karşılamakta bir centilmenlik gibi iyidir. Şu anda ya çok neşelisiniz... ...ya da bir art düşünceniz olduğu için böyle konuşuyorsunuz. Hmm, Doğrusunu isterseniz neşeliyim. Buna memnun oldum. Gittiğiniz yerden yakın ilgi gördünüz anlaşılan. İyi bildin karıcığım. Hem de çok yakın ilgi gördüm. Ee, benim yaşımda bir erkek içinde övünmeye ve sevinmeye değer bir şey olsa gerek bu. Anlıyorum. Yalnız biraz yavaş konuşsanız herhalde iyi olur. Neden? Neden sanki? <gülüyor> Dostumuzdan gizlenecek bir yanı yok ki bu işin. Madem ki Paris'te yaşayacak buranın adetlerini bilmelidir Akıllı bir kadın hiçbir zaman kocasının başkalarıyla flört etmesine karşı gelmez Paris'te Olabilir Ama böyle adetler beni ilgilendirmez gene de Paris'te değilim çünkü Yalnız unutmayın ki geçici de olsa insan içinde bulunduğu topluma uymak zorundadır Paşa doğru söylüyor Fransızlar kendilerine aykırı düşen davranışları çok yadırgarlar Haklı olarak çünkü bugün bütün dünya Fransız terbiyesinin etkisi altına girmiştir Görgü kurallarının beşi Paris'tir Bu biraz da sizin kuruntunuz olsa gerek Buraya gelen her yabancı aynı şeyi söyler Merak etmeyin dostum Biraz yaşayayım Paris'te bu fikrinizi değiştireceğinizden eminim Öyleyse Paris'ten ayrılacağıma <gülüyor> daha da çok sevinmişim Nasıl? Ayrılacaksınız mı? Evet Refik Bey Londra'ya atanmış Sahi mi? Bakın buna sevindim işte İngiliz örf daha çabuk uyarsınız siz Gelenekçidirler onlar Hiçbir milletin adetlerine uyabileceğimi sanmıyorum. Kendi örf ve adetlerimden şikayetçi de değilim. Bu nasıl ilericilik anlayamıyorum. Gözlerini batıya diken gençlerin daha uyanık fikirli olduklarını sanırdım. Batıya dönüşten bunu anladığınızın farkındayım. Sizin istediğiniz milleti geçmişinden koparıp şahsiyetsiz bir toplum haline getirmek ne yazık ki. Aksine istediğimiz ona yeni bir şahsiyet kazandırmak dostum. Çürümüş bir ağacın kökünden kimseye fayda gelmez. Öyle mi dersiniz? En güzel meyveyi veren filizlerin daima eski köklerden sürdüğünü unutmayın Yeter ki gereken aşı yapılsın Böyle tartışmaların yeri değil burası Size vereceğimiz havadis daha bitmedi Neriman da geliyor hmm? Refik Bey'in Londra'daki görevi süresiz olduğu için karısını da aldırıyor İşte bu gerçekten bir sürpriz yeah. Daha çok karım için tabi <gülüyor> En çok özlem duyduğu kişilerden ikisine kavuşacak desenize İkisine mi? Küçük Nazım'la beraber gelmiyor mu? Evet öyle onu unutuyordum İki yüzlü olmak sana yakışmıyor Neden açık kalpli olmuyorsun sanki? Neşeli oluşun nedenini anlayamıyordum bir türlü Karımı sevinden her şey beni de sevindirir Bu müjdeyi bana hemen vermeliydiniz doğrusu Teşekkür ederim İsimler insanların kaderini çok etkilermiş Bunu bir yerde okudum Gerçekten doğru galiba Oğlunuzun adı Nazım olmasaydı belki hepimizin bu kadar ilgisini çekmeyecekti Ne dersiniz? Olabilir Değer verdiğimiz bir kişinin adı olduğu içindir bu belki de hmm, Bir teori daha var Kişilikler oluşurken kendilerine konmuş olan adın etkisi altında kalırlarmış Hatta daha ileri gidenler de var Ölmüş bir kişinin adı yeni doğmuş bir çocuğa konursa Ruhu da birlikte geçermiş Olur mu derseniz Olsa bundan övünç duyardım doğrusu Rica ederim paşa çok ileri gidiyorsunuz Şey yemeğin mi? <gülüyor> bu teklifinizi deminden beri bekliyordum Ne de olsa davet eden siz olduğunuz için ev sahibi sayılırsınız Özür dilerim Lafa da aldık da unuttum Doğrusun, isterseniz ben de acıktım Midem kazınıyor adeta Bir şeye fazla üzüldüğüm ya da sevindiğim zaman böyle olurum işte hep Bütün yemekleri ben bitirmezsem iyidir Öyleyse <gülüyor> buyurun lütfen Rica ederim dikkatli olun paşa Ben sizin böyle zamanlarınızı bilirim Doktorların öğütlerini unutmayın lütfen hmm, Doktorların öğütlerine kulak asma Onlar karşılarına gelen her hastayı aynı kalıptan çıkmış sanırlar Korkutuyorsunuz beni lütfen izin verin de yiyeceğiniz yemekleri ben seçeyim Sonra rahatsız olursunuz Gördünüz mü kadın anlaşılmaz bir yaratıktır işte böyle Bazı davranışlarına bakarsınız ölümümü bekler gibidir Ama bir de bakarsınız ki yaşamam için elinden geleni yapmaktan çekinmez Belki de insani görev saydığı için sağlığıma böyle dikkat ediyor Kuruntu şunu bilin ki sizin yaşamanız insanlığa hiçbir yarar sağlamaz <gülüyor> Al işte duydunuz mu ne dedi İşten söylüyor bunu he başkası olsa alınır bu lafa ...ama aksine benim hoşuma gidiyor böyle konuşması. Demek ki seviyor beni. Ölmemi istemeyişi de bu yüzden. İşte gerçek sevgi budur. İtiraf ederim ki ben de ondan nefret ediyorum. Ama ne dersiniz... Gene de seviyorum karımı. Tıpkı onun beni sevdiği gibi. Ne <gülüyor> kadar gevezesiniz bugün. <gülüyor> Aa, şöyle gir koluma. Kendiliğinden girmen hoşuma gidiyor. Doğrusu bir kat daha güzelleşiyorsun gözümde böyle davrandığın zamanlar. Böyle neşeli olmanız da benim hoşuma gidiyor... Yemeklerinizi benim seçmeme izin verecek misiniz? Nasıl istersen öyle olsun ama Fransız usulü mantarlı filaminyondan vazgeçmem onu önceden söyleyeyim Bir porsiyon olmak şartıyla kabul Handan Dokuzuncu bölüm Yazan Halide Edip Adavar. Radyoya uygulayan Fazıl Hayate Çorbacıoğlu. Kuzguncuklu Cemal Bey'in... ...Alafranga yetişmiş kızı Handan... ...aile dostlarından Selim Bey'in... ...Maltepe'deki köşkünde saraya karşı... ...hürriyetçi bir genç olan Nazım'la tanışır. Selim Bey'in yeğeni olan Nazım... ...Handa'nın parlak zekasına ve kültürüne hayran olur... ...onu eğitme görevini üstüne alır. Fakat hemen işe giriştiği zaman görür ki... Genç kızın kalbinde kendine karşı başka türden bir ilgi uyanmıştır. Aynı ilgiyi kendi de duyar Handan'a karşı. Ama şimdilik ülküsünden başka bir şey düşünmemesi ve bu türden duyguları susturması gerekmektedir. Bu yüzden Handan'a ilgisiz davranır. Bunu gören genç kız kendini kurtarmak için Hüsnü Paşa adında yaşça denge olmayan eski bir sefirle evlenmeye karar verir. Nazım bunu duyunca telaşa düşer fakat iş işten geçmiştir. Nikahtan birkaç gün sonra intihar eder. Olaya çok üzülen Handan, evlendiği Hüsnü Paşa ile Paris'e gitmiştir. Onun bu acıklı serüveniyle herkes gibi Refik Cemal adındaki gençte yakından ilgilenir. Refik Cemal, Handan'ın teyzesinin kızının kocasıdır. Bir görevle Paris'e gittiğinde Handan'a bulur, onun mutsuz yaşadığını görür. Çok geçmeden Londra'ya tayin ederler Refik Cemal'i. Tayininin süresiz olduğunu öğrenince karısını ve çocuğu küçük Nazım'ı da Londra'ya aldırır. Kuzum hızır mısın sen? Burada da karşıma çıkacağını rüyada görsem inanmazdım. Acemi çocuk sen yabancı memleketleri bilmezsin. Kaybolursun diye korktum belki de. Gerçekten kaybolabilirdim. <gülüyor> Londra'nın bu kadar büyük bir şehir olduğunu bilmezdim. Ya gördün mü? Ne işin var burada senin? Dünyanın her yerinde işim vardır benim. Gerektiği zaman herhangi bir yerde iş icat etmekten de geri durmam bilirsin. Ee, adresini mektupta yazmasaydın seni Londra'da bulmam imkansız olacaktı. Ev tuttun mu? Elbette. ...Londra'nın biraz uzağında çok şirin bir kasaba evi. Hmm. Ama oldukça küçük. Bir salon, iki de yatak odası. Möbleli. Kalmaya gelirsen sana da yerimiz var yani. Yo, burada öyle adetler yoktur haberin olsun. Baban bile gelse otelde kalır ancak. Aa, öyle şeyden anlamam ben. Misafir yatak odasını ayrı bir karyola koydurdum bile. Kime bu hazırlık söyler misin? Handan'la Hüsnü Paşa için tabii. İlk fırsatta gelecekler Neriman'la küçük Nazım'ı görmek için. Gelecekler demek. Dahası da var. Belki de yerleşecekler buraya. Sanırım Karasakalı'nın burayla da bir ilişkisi varmış Ne gibi? Bir kadınla tabi Biliyor musun bu adama imreniyorum bazen Sabık krallar gibi yaşıyor Avrupa'nın her safa şehrinde bir muhit edilmiş. Günlü gün etmeyi öyle güzel biliyor ki Heh, Yüz karas. Sinirlenme canım ben alıştım bile İlk karşılaştığımda senin gibi sinirden eli ayağım titremişti benim de Ama şimdi karşılıklı tartışabiliyoruz bile İpe safa gelmez fikirlerini dinlemeye tahammül ederek tabi Yüzsüzlük de bu adamın üstüne yoktur sanırım Asıl ilginç olan karısının ona tahammül edişi Bana söz etme bunlardan rica ederim Kendi konumuza dönelim Ne zaman geliyor karınla küçük Nazım? Birazdan Ne diyorsun? Elbette Neden Hızır gibi yetiştin dedim ya Birlikte karşılayacağız onları Nasıl ve nereden karşılayacağımı bile bilmiyordum İlahi anladım. çocuk eminden beri neden söylemiyorsun bunu Kaşa geliyorlar Beş buçukta burada olacaklarmış Yarım yamalak İngilizcemle bu bilgileri alıncaya kadar neler çektim bilsen. Bir buçuk saatimiz var. Bir araba bulalım hemen. <gülüyor> Heyecanlısın değil mi? Bu da sorulacak şey mi? <gülüyor> Hala inanamıyorum geleceklerine. Düşün bir kere... ...üç aylıkken bıraktığım Nazım bugün dokuz aylık. İnanır mısın yüzünü bile unuttum. Garip değil mi? Ee, üç aylık çocukların yüzleri hep birbirine benzer de onun için. Gördüğüm zaman ya tanıyamazsam diye heyecanlanıyorum hep. Saçma değil mi? ilahi çocuk. Ağlıyor musun yoksa? Beni bağışla. Yılını bile doldurmadan evli erkekleri gurbet ellere gönderirlerse böyle olur işte. Yalnızlık iyice sinirlerini bozmuş seni. Sen de heyecanlısın, gizleme. Gözlerin yaşardı bak. İnsan ağlatmakta bile bir zaten. Sevgili dostum beni. Benim heyecanlanmamın başka nedenleri de var. Yengemizi ilk defa göreceğim. Öyle ya, bunu düşünmemiştim. Gevezeliği bırakalım hadi. Londra'da yollar İstanbul'un tenha caddelerine benzemez. Vaktinde yetişebilmek için İngilizler gibi randevuya yarım saat gecikme payı ayıracaksın. Sabırsız olma burası Londra. İngilizler de çok soğukkanlı insanlardır. Pasaport muameleleri Fransa'daki kadar kolay olmaz. Aa işte oradalar. Hani? İşte işte görmüyor musun? Turnike'nin önünde. Neriman! Dur koşma onlar gelebilirler ama sen gidemezsin oraya Haydi şılgın çocuk <gülüyor> Neriman yavrum benim Sevgilim Nazım'ım nerede? Görmüyor musun Eleni'nin kucağında işte orada Eleni'nin mi? Öyle haberin yok senin Eniştem Eleni'yi de beraber gönderdi yanımda Yalnız gidemezsin diye Sen onu tanımazsın çok becerikli bir kız Nazım Nazım'ım bu öyle mi? Eleni getirsene buraya işte Nazım'ın babası. Bonjour Monsieur. Bonjour. Hoş geldin kızım. Versene kucağına çocuğu. Kucağıma mı? Nihayet kucağıma alabiliyorum onu öyle mi? Rüya olmasın sakın bu. İlahi Refik. Alsana kucağına onu. Ne kadar da şaşkınsın. Yavrum benim yavrum. Nasıl da büyümüş. Beni bağışta karıcığım çok heyecanlıyım. Gel, gel ikinizi birden kucaklayın. ...herkes bize bakıyor. Aldırma, burada hoş görülür böyle şeyler. Server, server... ...server gel buraya gel. İşte çok merak ettiğin küçük Nazım ve karım. Server mi dedi? Elbette ya. Her zaman sana sözünü ettiğim sevgili dostum işte. O da burada, sizi karşılamak için geldi benimle. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Hoş bulduk. Bizi karşılamaya gelişiniz büyük bir incelik doğrusu. Adınızdan öyle heyecanla söz ederdi ki Refik... ...çok merak ediyordum sizi. Ben de sizi... Oldukça güç beğenir biri sayılır çünkü Refik. Görüyorum ki bu konuda yeteri kadar titizlik göstermiş gene de. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sevgili dostum Refik. Yengemizi ve küçük Nazım'ı karşıladıktan sonra... ...hemen Paris'e döndüğümü biliyorsun. 15 gündür sana mektup yazma çabasındayım. Ancak vakit bulabildim. Gel diyorsun. Bugünlerde buna hemen hemen imkan yok. Zaten tek misafir yatak odanızda doluymuş Nereden mi biliyorum Dün Şanzelize'den gelirken öğrendim Karşıma kim çıksa beğenirsin orada Senin kara sakallı eski sefir Yanında da tipik bir Fransız yosması Adı da adam Mot'muş Kimse duymasın ama Handan Hanım'ın Fandochambre'ymiş bu Mot Başkalarından işittim Adamın pespahiliğine nefis bir örnek daha Her neyse Önce selam vermek istemedim Fakat hayretliğimi Beni görünce yaklaştı Meğer karısından haber almak istiyormuş Sık sık mektuplaştığımızı biliyor Handan Hanım'ın Londra'da olduğunu ondan öğrendim Beni görünce arkamdan seslendi Monsal monsieur yanılmıyorsam server beysiniz değil mi? Yanılmıyorsunuz Siz de Handan Hanım'ın eşi Hüsnü Paşa'sınız değil mi? Tanıştığımızı hatırlıyorum Ta kendisi Pardon madame sizi mesut tanıştırayım Madame Mot, yakın arkadaşımdır Anşanti madame Mersi monsieur Defik Cemal Bey'den mektup alıyorsunuz acaba Karımdan hiç haber alamıyorum da Ha, Handan Hanım Londra'da demek Evet bugün on beş gün oldu Gerçi ben de hemen arkasından gideceğimi söylemiştim kendisine ama imkan bulamadım Ne yazık ki ben de bir süredir mektup alamadım Ah ha adam üstünü tanır demek Evet o şerefe ulaşmıştı Öyleyse söyleyiniz bakalım Hangimiz daha güzel Ama doğrusunu söyleyin lütfen Çünkü Hüsnü Paşa güzellikten anlamayan kaba bir adamdı ne yazık <gülüyor> ki ya. <gülüyor> Karımın daha güzel olduğunu söyleyince kaba biri sayılıyoruz öyle mi Tarisli kadınların zayıf tarafı da bu işte Kendilerinden başkalarının beğenilmesine dayanamazlar Aa, Susun lütfen Bırakın mözce konuşsun Beni mazur görünmadan Güzellik yönünde iki kadın arasında ayrım yapmak Fransız inceliğine uygun düşmez sanırım Zarar yok ben izin veriyorum Güzellik kişilerin zevkine göre değişir Handan Hanım gerçek bir doğu güzelidir Doğulu erkekler Avrupalı kadınları çirkin bulurlar bu işte güzel bir cevap Hı, Saçma Siyah saç, siyah göz modası yalnız doğularda var nedense. Hey, itiraf edin ki sizin içli şairlerinizin hemen çoğu sarı benizli kadınlarınızda hiçbir anlam bulamazlar da... ...kadın güzelliğini doğuda ararlar. Siz de itiraf edin ki doğulu kadından hiçbir şık değildir. <gülüyor> Şıklık yapmacıktır madem. Makbul olan doğal güzelliktir. Bal gibi yenildim mod. Hemen söyleyeyim ki karım dünyanın en güzel kadınıdır. Ya demek böyle. <gülüyor> Öyleyse benimle neden ilgilendiğinizi sorabilir miyim? Oo. Bu dolaca bir soru. Terbiyesiz ve küstah bir adamsınız siz. <gülüyor> i̇şte kadınlar böyledir. İlla karşılarındaki erkin yalancı olmasını isterler. Gerçeğin konuşulduğunu görünce de küplere kendilerini alamazlar. Bu durum karşısında çok şükür ki küfretmekten başka bir şey gelmez ellerinden. Yoksa halimiz berbattı. Seni terk edebileceğimi de unutma. Aa, işte bunu yapamazsın. Çünkü önerinden çok parayı e sevdiğini bilirim. Onu da senden esirgen biri değilim sanırım. Bununla beraber yanılmış olabilirim de Bir kadını zorla yanında alıkoymak Hiçbir centilmene yakışmaz İsterseniz gidebilirsiniz madame <gülüyor> Korkunç bir donjansınız siz monsieur Ama şunu bilin ki Bir Fransız kadını paramın sesinden çok Kalbinin sesini dinler Gerçek bir Fransız olsaydınız belki de inanırdım size Bilirsiniz ki adam böyle şeylerin tartışmasını Yapmaktan hoşlanmam Ömrümüz öyle kısa ki Gidiyor musunuz kalıyor musunuz onu söyleyin yeter <gülüyor> Kalıyorum elbette ama bunun öcünü alacağım sizde. Daha çok hoşuma gider bu Kadınların öcünden daha zevkli ne vardır ki dünyada Görüyorsunuz ya dostum hayat yerini bilen için çok tatlı Hoşçakalın Londra'ya mektup yazarsanız keyfimin yerinde olduğunu karıma bildirmenizi rica ederim İşte böyle sevgili dostum Bunlara sana insanların nedenle alçalabileceklerini anlatmak için yazıyorum Hoş bu adamın ne karakterde olduğunu zaten biliyorduk ya Garibime giden sevgili handanımızın Bunlara göz yumması Gene de yazdıklarımdan haberi olmasın istersen Sadece merak etmemesini söyle Keyfi yerinde karasakaldın Benim için küçük Nazım'ın yanaklarından Sana ve Neriman Hanım'a sevgiler Mektup kimden Neriman? Sanırım server beyden Evet imza onun imzası neden yüzün değişti öyle? Yoksa yaramaz bir şey mi var? Hayır mektup bana ait değil zaten. Refik'e yazılmış. Okuduktan sonra burada unutmuş anlaşılan. Paris'ten mi yazmış? Evet. Acaba Server Bey'e yazsak Hüsnü Paşa'dan bize bir haber ulaştırabilir mi? Merak etmeye başladım. Bu adamı merak edişine de şaşıyorum doğrusu. Neden öyle söylüyorsun? Hafta içinde gelmesi lazımdı. Bugün de çıkmadı. Gelmediğine göre demek ki önemli bir işi çıktı. Yok canım onun önemli ne işi olabilir ki? Başına bir iş gelmesinden korkarım Çocuk gibidir tıpkı Ben olmayınca sağlığını korumayı bile beceremez Sana bir şey sorabilir miyim Elbette birbirimize soru sormak için Ne zamandan beri izin almak gereğini duymaya başladım Bu öylesi değil Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin değil mi Laf mı bu seninki de Önemli bir şey mi söyleyeceksin yoksa Öyle sayılır Mektupta Hüsnü Paşa'dan da havadis var Sahi mi Verir misin lütfen onu bana Hayır hayır Okuma daha iyi Hem buna hakkımız da yok sanırım Beni meraka düşürüyorsun Yoksa bir şey mi olmuş ona Yok canım ona ne olabilir ki Sağlığı yerinde merak etme Hem de turp gibi Neden yüreğimi ağzıma getiriyorsun öyleyse Sağlığı yerinde olması yeterli mi sence Ne demek istediğini anlamıyorum En başta önemli olan bu elbette Bu adamla arandaki ilişkilerin derecesini çok merak ediyorum doğrusu Karı koca olduğumuzu biliyorsun sanırım Aranızdaki ilişki sadece bundan ibaretse mesele yok demektir Ama duygusal bağlar varsa arada üzülürüm doğrusu Üstü kapalı konuşmaktan vazgeçer misin lütfen? Soruma cevap vermedin Hangi soruna? Onu sevmiyorsun değil mi? Yalvarırım sevmiyorum dedi içim rahat etsin Neler saçmalıyorsun sen kuzum Her kadın kocasını az çok sever Hem bütün bu sözlerin anlamı ne? Söyler misin? Ondan nefret ettiğini yazmıştım bir keresinde bana Olabilir Unutma ki nefretin içinde de sevgi vardır Öyle olmasaydı insanlar aşk yüzünden birbirlerini öldürmezlerdi Doğru mu söylüyorsun sen bunları Bu dalalığın lüzumu yok Neriman Açılmasını istemediğim konular bunlar Rica ederim beni üzme de ne söylemek istiyorsan çabuk söyle Vazgeçtim hiçbir şey söyleyecek diyelim. Saçmalama elindeki mektupta beni ilgilendiren bir şey var Konuşacak mısın yoksa elinden alayım mı onu Hayır bana artık hiçbir şey sorma lütfen Yalvarım önemli değil pek Onun bir çakınlık hikayesinden mi söz ediyor mektup Biliyor musun yoksa <gülüyor> bu dala çocuk Heyecandan kalbin duracaktı neredeyse Ben de önemli bir şey sandım Önemli değil demek Önemsiz değil elbette Hiç olmazsa server beyin mektubuna konu olmamalıydı bu Korkma Sır saklayan biri olduğunu söyler Refik Belli Hem işin sır olacak bir yanı da yok canım Bilmeyen mi var Bu seferki kiminleymiş Madame Mot adında biri O da hizmetçim Öyleymiş Onu da yazmış demek Yalvarırım üzülme böyle üzüleceğini bilseydim gizlerdim senden Ne bilirim Sandığın kadar üzülmüş değilim Senin bildiğin handan değil artık karşındaki Merak etme Neden boşanmıyorsun ondan Bu dalalığın lüzumu yok Aynı soruyu ben sana sorsam ne cevap verirsin Refik benim onarıma saygı gösterir Hüsnü Paşa'nın yaptığını yapsa boşanır mıydı? Tanrı korusun hem de hiç tereddüt etmede. Yanlış düşünüyorsun Unutma ki kıskançlık duyguları karı koca arasındaki bağları daha da kuvvetlendirir Ama buna sevgi dememek gerekir herhalde Adın anne dersen de Ondan ayrılırsam daha çok ıstırap çekerim anlıyor musun? İtiraf ederim ki hiçbir şey anlayamıyorum Senin duyguların benimki gibi nasır bağlamış olsaydı anlardım Bu konuyu kapatalım daha iyi Nereyim Kocam geliyor Mektubu nereden aldınsa oraya koy lütfen Ben de öyle düşündüm ...okuduğumuzu bilmesin daha iyi Günaydın Günaydın, Günaydın Bugün erken mi geldin yoksa benim saatim mi yanlış Gene dalgınlığın üstünde anlaşılan Nazım haftalık muayenesi için doktora götürmeyecek miydi <gülüyor> Sahi Nasıl da unuttum Gördün mü işi Oğlan uyuyor mu yoksa Az önce yatırmıştım Hemen uyandırmak zorundayız karıcığım Uyandıralım hay Allah Hiçbir şey de hazır değil Eleni'ye ver de sepetini hazırlasın o da becerebilir mi bilmem Ben sepete hazırlarım Sen Aha. git uyandır onu Neriman İyi olur Telaş etme vaktimiz var Az önce banyosunu yapınca uyudu Bilseydik yatırmazdık İyi ki siz varsınız Yoksa Neriman dünyada kalkamazdı bu işlerin altından Yok canım öyle güzel beceriyor ki Bana sadece sevmesi kalıyor yumurca Gene de ona destek oluyorsunuz Ne düşündüm biliyor musunuz Hep bizimle beraber kalsanız Hep sizinle beraber mi Evet Deriman için ne kadar iyi olur. Beğenmediniz mi yoksa bu teklifi? Bu teklifin özel bir nedeni olduğunu neden gizlemeye çalışıyorsunuz? Anlamadım. Mektubu siz bıraktınız değil mi oraya? Evet. Benim de okumamı istediğiniz için. Ee, evet. Bana acıyorsunuz değil mi? Acınacak bir durumda değilsiniz siz. Neden? Görüyorsunuz ki aldatılan bir kadınım Evet ama sizi aldatan sizden daha değerli biri değil ki Üstelik desteksiz bir insanım Desteksiz saymayın kendinizi Davranışlarımın bunu size anlatabilmesini isterdim Teşekkür ederim Sanırım bu beni daha da zavallılaştırır Saçma Boyuna çevrenizin size merhamet gösterdiğini sanmaktan vazgeçin artık Çevren benimle ilgilenmekten vazgeçse böyle kuruntulara kapamam Özür dilerim Özür dilemenize lüzum yok Mektubu yazan siz değilsiniz bu işgüzar dostunuzdan yaptığı azizliğe karşılık bir yardım isteyebilir miyim? Severden mi? Şimdilik Paris'te ilişki sağlayabileceğimiz tek adres onunki. Sanırım paşa oradaki evimizi boşaltmış. Nereden duydunuz bunu? Gönderdiğim mektup geri geldi. Yeni adresini öğrenmek istiyorum. Hemen yazarım. Lütfen. Adresi alır almaz Paris'e hareket edeceğimi de bildirsin kendisine. Kararınız bu mu? Evet. Evet. <Gülüyor> Müpaşa'dan bir haber alabildin mi Rifik? Servere yazdım ama bir cevap gelmedi henüz. Paris'te adresi belli olmayan birini bulmak kolay mı? Taş bulunsa ne olacak? Adam belli ki artık iyice kendi havasında. Bana da öyle geliyor. Peşini bırakmak en iyisi ama. Evet doğru söyledim. Ama gel de bunu Handan'a anlat. Bu iş beni çok üzüyor. Keşke gelmeseydim diyorum Londra'ya. Öyle deme. Senin ve Nazım'ın gelişi biraz olsun oyaladı onu. Şimdi Paris'te olsaydı daha çok üzülecekti elbette Gidecek Server beyden haber gelir gelmez hareket edecek Bunu önleyebilsek çok iyi olur Önleyebileceğimizi sanmıyorum Benimle bu konuda görüşmek bile istemiyor Daha çok sen etkili olabiliyorsun ona Ne olur onu yalnız bırakma Öyle üzülüyorum ki Merak etme karıcığım Etkili olabildiğimi sanmıyorum ama Çeşitli konularda tartışarak Kafasının o olaylarla meşgul olmasını önleyebiliyorum Bir parça sanırım O da bir şeydir bunu ben yapamıyorum işte Ne de olsa senin dilinden daha iyi anlıyor Onun bu kadar mutsuz olduğunu gördükçe içimden ne geliyor hep biliyor musun? Keşke benimle değil de Onunla evlenmiş olsaydın sen Refik Neler saçmalıyorsun sen kuzum? Senin gibi biriyle evlenmesi gerekti onun Kendimi mutlu hissettikçe Utançlıyorum adeta içimde Benden çok o layıktı buna Dünyanın en temiz kalpli insanısın sen Sana nasıl minnettarım bilsen Handan'la ne kadar yakından ilgilendiğini teyzeme ve enişteme yazdım Biliyorlar ya zaten Yok canım sözünü etmeye bile değmez Öyle deme Onun dilinden sen anlayabiliyorsun ancak Saatlerce konuşacak konu bulabiliyorsunuz ikiniz Bense o kadar uğraştığım halde On dakika bile meşgul edemiyorum onu Beyefendi Ne var Elen'in? Misafir geldi Misafir mi? Kim o? Ee, sakallı birisi salonda Hüsnü Paşa olmasın sakın Dur bakayım Ah ta kendisi. Ah, sahi mi? Handan'a haber versen. Nerede o? Çocuk ile meskul içeride. Oo, hoş geldiniz Paşa Hazretleri. Doğrusu bizim için büyük bir sürpriz oldu bu. Aman yavaş konuşun diye olur. Londralılar sürprizden hoşlanmazlar. Bir aile merak ettik sizi. Sahi mi? Fransızlar aranızdaki aşkın kuvvetlenmesini istiyorsanız... ...sık sık birbirinizden ayrılmak derler. Demek ki doğru. Ben onu hiç merak etmedim doğrusu. Nedenini sorarsanız güvendiğim kişilerin yanında bulunduğunu biliyorum da, onu da. Teşekkür ederim. Demek ki o sizin için güven duyamadı. <gülüyor> Bakın bu doğru işte. Öyleyse size bir İspanyol otosyüsü nakledeyim. ...kadının aklına gelen felaket... ...kocasının başına gelirse mutluluk olur. Paşa! Ooo <gülüyor> sevgili karım. <gülüyor> Gördünüz mü? Bir süre ayrı kalmasaydık... ...onunla bu kadar işten kucaklaşamazdık. Gevezeliği bırakın lütfen. Oo. Hoş geldiniz enişte. Vay vay vay, vay sevgili balızımız değil mi? Evet karım. Doğrusu birden tanıyamadım. Olsa ki akrabayız da ayrıca. İstanbul'da o kadar az görüştük ki. Burada çok görüşeceğiz sanırım. Size hoşunuza gidecek bir habers vereyim. Londra'da ev tuttum. Aa, sahi mi? Ne diyorsunuz? Buna sevindim işte. Sen de sevindin mi karıcığım? Neden gerekti? Neden mi? Al bakalım. <gülüyor> Bu hep böyledir işte. Her kararıma karşı gelecek illa. Oysaki kendi istiyordu bunu. Öyle bir istekten söz etmedim sanırım. Sevgili kuzeninle aynı şehirde olmaktan hoşlanacağını tahmin etmiştim. Her neyse, tartışmanın gereği yok. <gülüyor> Özür dilerim. Aa, i̇zninizle. Sizi biraz yalnız bırakmak zorundayız. Refik. Nazım'ın kayrolasını küçük odaya almama yardım eder misin? Hemen karıcığım İzninizle küçük Nazım'ı görmek isterim Aha, Elbette uyanınca elinizi öper Londra'da ev tutmanızı istemiyorum Tuttum bile eşyalarını düzene sokuyorlar Birazdan gidip görürüz Gidecek değilim oraya Paris'e geleceğim sizinle Gelemezsin Paris evimizi boşalttırdım Bana sormak gereğini bile duymadan öyle mi? Sevgili karımın karşı geleceğini ummamıştım doğrusu <Gülüyor> Her neyse Londra'ya yerleşmeni daha uygun buldum o kadar. Özel bir nedeni olsa gerek. Elbette bunu bilmeyecek ne var? Kuzinlerim burada. Madame Mod yüzünden değil mi? Ooo bakıyorum aşanların kuvvetli. Sizden rica ediyorum o kadınla ilginizi kesin hemen. Anlayamadım. Pekala anladınız. Kocamın sabık oda hizmetçimle beni aldatması çok çirkin bir şey. Laf ola beri gele. Alnında damga yok ya. Madame Mod Paris'in en gözde dilberlerinden biri oldu şimdi. Bu kadındaki füsunun yanımdayken nasıl fark etmemişim bilmem. Oysa ki o benim karasakalıma ta o zamandan göz koymuş... ...ta haberim bile yokmuş. <gülüyor> Tiksindiriyorsunuz beni. <gülüyor> Aksine övünç duymalısın. Seni Paris'in en güzel kadınıyla aldatıyorum madem. Mod bildiğin gibi değil. Bir görmeni isterim. Yalvarırım bu kadınla ilişkini kes. Tuhaf doğrusu neden sanki? Şimdiye kadar hiç kimse için böylesine ısrar etmemiştim. Bilmiyorum neden. Kadınlık gururum bu kadar ezilmemişti belki de onda. Saçma çocukça laflar bunlar. Hem şunu söyleyeyim ki... Başkasının gözüyle kravatımı bile düzeltmen bilirsin Ben başkası değilim Karımsın öyleyse karım gibi davran lütfen Bu konuyu çok önce tartışmıştık sanırım Bir karar varmıştık seninle Tekrar tartışmak istiyorum Ben istemiyorum yeni yeni huyla çıkartma rica ederim Ya bir takım kararlar almak zorunda kalırsam Ne gibi Boşanmak gibi mesela Sahi mi yoksa istiyor musun bunu Bak hemen söyleyeyim ki böyle bir hissine karşı gelmem hiç İstersen bunu bir karara bağlayalım şimdi ne dersin Siz de razısınız demek Aksi düşünülebilir mi hiç? Seni her kararında serbest bıraktığımı bilirsin. Eğer böyle bir şey düşüneceksen hemen tedbir alayım. Londra'da tuttuğum ev bir hayli pahalı. Henüz bir şey düşünmüş değilim. Hmm, beni denemeye kalktın demek. Bakıyorum dişilik taktiğini kullanmaya başlıyorsun. Gerçekten dişileştiğini mi gösteriyor yoksa bu? Seni seviyorum anlamıyor musun? Bunu yeni mi hissettin yoksa? Bugüne kadar böyle bir laf çıkmamıştı ağzında. Belki de yeni hissettim. Yalvarırım bana dön. Sen de taşın Londra'ya. Olmaz. Paris'le ilişkimi kesemem Madam mod yüzünden mi? Şimdilik öyle Bu kadın iyice sardı beni Şu dakikada bile aklımda o Korkunç bir kadın doğrusu Öbür kadınların hiçbiri gözümde değil artık Ne kadar da pervasız konuşuyorsunuz Seni aldattığımı gizlemiyorum ya O da bir şeydir Ya ben de sizi aldatırsam Yapamazsın bunu Yapamam öyle mi? Siz yapıyorsunuz ya Sana daha önce de söyledim Kadınla erkeğin durumu bir değildir Öyle olsun Madem ki Londra'da kalmama uygun buluyorsunuz Öyleyse yeni bir ev tutmanın hiçbir gereği yok Burada kalmak istiyorum Burada kalamaz Neden? Onlar da bırakmak istemiyorlar zaten Neriman'ın bana ihtiyacı var Olamaz dedim o kadar Ara sıra görüşürsün istersen ama burada kalmanı istemiyorum Nedenini söylemek yiğitliğini gösterim bari <Gülüyor> Açık konuşmaktan çekinecek değilim Refik Cemal'den hoşlanmıyorum Onun sana karşı tutumu da gösterdiği şefkatle kuşkulandırıyor beni daha açıkça söylemem istersen senin de ona bakışların Hoşuma gitmiyor Evli bir erkek hakkında böyle düşünmeniz çok iğrenç Hem de kardeşimin kocası olan bir kimse hakkında Belli olmaz böyle şeyler Sevgili dostum server, bunu Bunaldığım zamanlar Neden bilmem kurtuluşu sana mektup yazmakta buluyorum muhranlı anlar geçiriyorum Dersem inan bana Hüsnü Paşa Handan'ı zorla koparır gibi elimizden aldı... ...ve Londra'nın ıssız bir köşesine kapattı adeta. Neriman da beni de çok sarstı bu. Dokunsalar ağlayacak gibiyim. Biliyorum, sana da ne oluyor diyeceksin. Ne olduğunu ben de kestiremiyorum. Ama kafam allak bullak. Dayanılmaz bir merhamet duygusu içimi kemiriyor. Bu kadına kızmakta haksızmışız meğer. Şefkat ve merhamete muhtaç bir o. Şimdi içimde ona karşı öyle duygular var ki... ...senden başka kimseyi açamam bunu. Hüsnü Paşa alıp götürdükten sonra başladı bu bende. Bazen geceleri korkunç rüyalar görüyor... ...kalbim çarparak uyanıyorum. Rüyaların hepsi Handan'la ilgili. Onu bazen sürükleye sürükleyip uçurumun kenarına götürüyorlar. Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Buna benzer kabuslar hep. Neriman da farkında geçirdiğim buhranın. ...bir doktora gitmemi salık verdi. Zavallı karım çaresizlik içinde. Ondan utanıyorum adeta. Ama bu utanç neden... Acıma duygusu bir sevgiye mi dönüşüyor dersin Server? Kafamın içinde hep o. Hayır hayır düşünmek bile istemiyorum bunu. Dün karımla alışveriş için Londra'ya indik. Dönüşte de Handan'ı alacaktık. Hüsnü Paşa'yı yolcu ettikten sonra istasyonda bekleyecekti bizi. Belli saatte biz istasyona geldik. Fakat Handan ortada yoktu. Yarım saate yakın bekledik. Gelmedi. Neden gelmedi dersin? Mutlaka gelecekti değil mi? Evet. Bir işi çıkmıştır belki de. O da ne işi olabilir onun? Hüsnü Paşa gider gitmez istasyonda olurum demişti. Trenin hareketine de bir iki dakika kaldı. Ne yapsak? Onu almadan gidemeyiz. Belki evine de dönemez buradan geç saatte. Ay, aksi şeytan. Keşke Nazım da alsaydık yanımıza. O zaman yedi buçuk trenine kalabilirdik. Ne bilinir. Uşsuzlanmaya başlamıştır bile çocuk. İstersen ben eleniyle trene bineyim sen bekle. E, trenden inince eve nasıl gidersiniz? Bizi merak etme. İstasyonda araba oh. dolu. Sen istersen hemen bir şeye atla Handan'ın evine kadar git. Çok merak ettim doğrusu. Olur. Hadi size güle güle. Başa gittiyse al getir onu. Dikkat edin, tren şimdi kalkacak. Buyurun mÖsü. Madam Üst evde? Evet. MÖsü? O da evde. Daha gitmedi demek Hazırlandı şimdi gidecek Geldiğime haber verin lütfen Siz Refik Cemal beysiniz değil mi Evet İsterseniz biraz sonra haber vereyim Mösyö Şimdi salona geçin Bir nedeni mi var Mösyö biraz öfkeli de gidecek nasıl olsa Bu türlü davranış talebini kandırabileceğini sanıyorsan alınıyorsun Bu ses onun sesi mi Evet <gülüyor> Gözyaşı beni etkilemez boşuna kendini yorma Ağlamak bütün kadınların silahıdır bilmez miyim ben Merak etmeyin Merhamet duygularınızı uyarmak için alamış değilim Buna ihtiyacım yok zaten Ama şunu söyleyeyim ki beni hor görmekten vazgeçmezseniz Tedbir almak zorunda kalacağım Ya tedbir öyle mi? Ne yapacaksın öğrenebilir miyim? İstanbul'a hareket edeceğim babamın yanına Hep aynı nakarat Bir kere de sözünde durduğunu görmedim Bu sefer kararım kesin olacak merak etmeyin Allah selamet versin Mersi. Selamet dilemenize lüzum yok Elbette seni selametleyecek kimseler var değil mi? Gene neye ima etmek istiyorsun? Esit evet, Cemali tabi Susun her şeyi kirletiyorsunuz. Ben kapıdan çıkar çıkmaz köye gideceksin gene değil mi? Gizlemeyeceğim. Gitmemde bir sakınca olabileceğini de sanmıyorum. Gitmeyeceksin. Hürriyetme bu kadar da karışamazsınız. Kuzenimin evi orası. Kuzinin öyle mi? Hayır Refik Cemal'in evi orası. Ve sen onun için gidiyorsun oraya. Saçma biraz insaflı olun lütfen. Gözümden hiçbir şey kaçmaz benim. Meğer küçük Nazım bahaneymiş. İyice anladım bunu. Sizin kuruntunuz bu. Baş başa verip saatlerce bir odaya kapandığınızı bilmiyor muyum? Şiirden edebiyattan söz ediyoruz sadece. Ama sizin gibiler kötüye çeker böyle şeyleri Sen onu gel benim külahımı anlat Gitseniz iyi olacak Gideceğim. Gideceğim ama unutma ki Paris'te de olsam Gözüm hep üstündedir Ummadığın yerlerde gözlerim olacak ona göre Umurumda değil pek Babanın yanına gitmek gibi budalaca bir iş yapmaya da kalkarsan Bana bildirmeyi unutma Adresim kitaplıktaki blog yazılı Haber veririm Hoşçakal Matmazel Buyurun Mösyö Aşağıda bekleyin arabacıya söyle bavullarımı alsın Bavullarınız arabada Mösyö Güzel öyleyse hoşça kal. Bu ev sana emanet Anlıyorsun değil mi? Merak etmeyin Mösyö Madame monsieur Refik Cemal içerdi. Refik Cemal bey mi? Ne zaman geldi? 10 dakika oluyor madem salona aldım Neden haber vermedin bana? Mösyö biraz sinirliydi onun yanında söylemek istemedim Teşekkür ederim Burada konuştuklarımız salondan duyuluyor muydu? Kapıyı kapattım ama gene de duyuluyordu madame Duyulmamasına imkan yoktu zaten Monsieur Refik Cemal'i buraya alayım mı? Hayır ben geliyorum Baş üstüne madem. Hoş geldiniz Refik Bey Sizi istasyonda bekledik Nerivan'la Gelmeyince merak ettik <gülüyor> Özür dilerim Ömrümde ilk kez randevuma uyamadım Özür dilemenize lüzum yok Nerivan'ı trene bindirip geldim Nazım yanımızda değildi çünkü İzin verirseniz hazırlanıp ineyim hemen Acele etmeyin 7.30 trenine daha vakit var Hüsnü Paşa ile konuştuklarımızı duydunuz değil mi? Ne yazık ki evet Özür dilemem gerekir sizden istemeyerek oldu Özür dilemek mi? Asıl buna borçlu olan benim sanırım hiç günahınız yokken tatsız olaylara sizin adınızı da karıştırdım İtiraf ederim ki siz değilsiniz karıştıran Belki de bütün bunlara ben sebep oldum Anlayamadım Bunu anlatmak çok güç Belki laf affetmeyeceksiniz beni Saklanması gereken duygularımızı kalbimizde gizleyebilsek bile Davranışlarımız haberimiz olmadan ele veriyor bizi Saklanması gereken mi dediniz? Nasıl duygular bunlar? Ne yazık ki Hüsnü Paşa yanılmıyor Handan Hanım her şeytanlığa akıllı öyle birinin gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını düşünmeliydim. Günahkar duygular öyle. Mi? Devam edin lütfen. Hayır hayır. Kapatalım daha iyi. İsterseniz bu sözleri söylememiş farzedin beni. Korkuyor musunuz yoksa? Evet. Neden? Aklımda beslediğiniz güveni bir anda yıkmak istemem. Size güvenim hiçbir şekilde sarsılmaz. Nasıl biri olduğunuzu biliyorum refik bey. Beni affedebileceksiniz demek? Af, saçma. Mertlikten ve iştenlikten hoşlanan biri olduğumu bilirsiniz sanırım. Telaş etmeyin canım. Çoktandır fark ediyordum sizde bir şeyler. Ama emin değildim. Ben de itiraf ederim ki... ...bunu hissettiğim günden itibaren içimde anlaşılmaz bir takım duygular uyandı size karşı. Görüyorsunuz ki bu masum duyguları günahkarlık saymak gerekirse... ...ben de sizin kadar günahkarım en azından. Neler söylüyorsunuz? Bunu iyi ki açıkladınız. Yoksa bir kuruntuya kapıldığımı sanıp bir kez daha kahrolacaktım belki de. Ne yazık ki sonu olmayan bu türden duyguların insana ıstıraptan başka bir yarar sağlamayacağını biliyorum. Ne siz ne de ben Neriman'a karşı saygılı olmaktan bir an bile vazgeçemeyiz çünkü. Ama gene de size teşekkür ederim. Güven verdiniz bana. Hayatta şimdiye kadar bu yüzden öylesine kırıldım ki. Anlıyorum sizi. Beni sizden başka kimse anlayamadı zaten. Sevincimi bağışlayın lütfen. Mümkün olsa sarılıp öpmek isterdim ellerinizi. ...bana neler başladığınızın belki siz de farkında değilsiniz Refik. E. Sevgili kardeşim Refik... ...ateş gibi yakan mektubunu önüme koyup uzun uzun düşündüm. Korkunç bir macera peşindesin dikkat et. Sana ben Eriman Hanım'a Kusura bakma öpürü umurumda bile değil. ...ne bağısına olursa olsun duygularını susturmalısın. Çetin bir imtihan geçirmekte olduğunu unutma. Eğer Londra'da olsaydım... ...bu gönül macerasından seni uzaklaştırmak için... ...bir an bile yanından ayrılmazdım. Mektubunu okur okumaz yaktım. Sen de bunu hemen yak. Karın dünyanın en temiz ruhlu ve hassas kadını. Bir şey hissederse felaket olur. Gözlerinden öperim. Kardeşini sever. ver. <gülüyor> çocuk. Sen beni ne sanıyorsun? O kadar zayıf biri olmadığımı öğrenememiş hala. Bundan beraber öğüdüğünü yerine getirip mektubu hemen yırtalım. Nedir o öğüdüğün herifin? E, bir şey değil karıcığım, bir kağıt parçası. Neden erken kalktın? Uyuyamadım. Gene mi? Bu sende sık sık olmaya başladı. Kafanı kurcalayan bir düşünce mi var yoksa? Evet. Handan'ı düşündüm bütün gece. Handan'ı mı? Nedir seni düşündüren? Daha kalkmadı değil mi Kalksaydı nerede aşağı İnmiyor artık Bir tuhaf hali var onun Eskiden kalkar kalkmaz Nazım'ın kaydolasının başına koşardı Şimdi bizden kaçıyor adeta Neden anlayamıyorum Senin kurumtumdur bu kardeşim. Hayır hayır iyice fark ediyorum bunu Odasında tek başına oturuyor çoğun Adeta yabancılaştı bize karşı Tuhaf değil mi Nazım'la bile eskisi kadar ilgilenmiyor artık Son olayların verdiği üzüntüdendir belki de Düşün bir kere Kocası Londra'daki evin boşaltılmasını emrettikten sonra yersiz yurtsuz da kaldı Yok canım oraya gitmek bile istemiyordu Kendi evim burasıymış gibi geliyor bana derdi Ama bana garip gelen bir şey var Şimdi buradan da uzaklaşmak istiyor adeta Öyle mi? Nereye gitmeyi istiyor? Nereye gideceğini bile bilmiyor Paris'e gitmeye kalktı Oysa Hüsnü Paşa'nın yeni adresi bile yok elinde Gitmesin önüne karışım Kulağıma gelenlere bakılırsa orada karşılaşacağı durum büsbütün perişan eder onu Madam mod denilen aşağılık kadını resmen eşim diye takdim ediyormuş artık herkese. Belki de bunlar onun kulağına da gitmiştir. Olabilir. Ne yapsak bilmem ki. Bir ruhi bunalım geçirdiğinden eminim. Hiçbir zaman böyle olmamıştı Handan. Öyle korkuyorum ki. Elimizden gelen bir şey yok ne yazık ki. İstersen bir hekime gösterelim. Hayır hayır. Böyle bir şeye yanaşmaz zaten. Dikkat et. Merdivenlerden inen o. Günaydın. Günaydın Handan. Günaydın. Biz de seni merak ediyorduk Dün akşam odana çok erken çıktın Bir rahatsızlığı mı var acaba dedik Önemli bir rahatsızlığım yok Teşekkür ederim Biraz başım ağrıyordu o kadar Ama şimdi iyiyim Biraz da bahçede dolaşırsam daha da iyileşirim sanıyorum Kahvaltı etmedin mi? Pek canım hisseniyor Sen bilirsin Dönüşte bir süklü çay içersin belki değil mi? Belki Gördün mü? Adeta uzaklaşıyor bizden Kalkar kalkmaz Nazım'ın odasına koşardı oysa ne kadar merak ediyorum bilsen Bir şeyler yapmalıyız Ne yapabiliriz karıcığım elimizden bir şey gelmez ki Garipsin Refik Senin tutumunu da anlayamıyorum Eskiden bu kadar ilgisiz değildin ona karşı Bir üzüntüsü oldu mu nedenini araştırırdım bunun Aranızda bir şey mi geçti yoksa Saçmalama rica ederim Handan'la aramda ne geçebilir ki Hem bilirsin o kimseyle tartışmaz Haklısın Ama anlayamıyorum işte Senden de kaçıyor adeta Oysa en çok sana açılırdı değil mi ...açılacak bir şey yoksa ne yapsın? Yalnız bırakmamalıyız onu. İstersen sen de çık bahçeye. Belki biraz konuşturabilirsin. Sanmıyorum. Hem sen çıksam daha iyi olur. Yukarıda işim var biraz. Biliyorsun Nazım uyanır neredeyse çıkamam. Rica ederim bana yardımcı ol Refik. Peki kardeşim peki. Çıkıyorum. <Gülüyor> Güneş yüzü görmeyen bir memleketin çiçekleri de soluk benizli oluyor değil mi? Siz miydiniz? Neden çıkıp geldiniz? Doğrusunu isterseniz Neriman daha fazla kuşkulandırmamak için. Öylesine değişti ki tutumunuz. Bir anlam veremiyor bütün bunlara. Anlam verememesi bir şeyler hissetmesinden daha iyidir. Bu kadar da korkak olmayın lütfen. Hissedebileceği bir şey yok ki ortada. Olmasından korkuyorum belki de. Duygularımızı kontrolden öylesine aciz hale geldik ki her an tedirginim. Zavallı Neriman Bilse nasıl duygular içinde olduğumu Fazla büyütüyorsunuz Hem suçluluk duygusundan kendinizi kurtarın lütfen Artık mantığım işlemiyor Kendimi iradeli biri sanırdım Oysa gizli bir kuvvetin elinde oyuncak oldum Kendimizi ele vermek bir an meselesiymiş gibi geliyor bana Beni de korkutuyorsunuz Korkun lütfen Müthiş facianın çizgisine düşmekten korkun Dün gece rüyamda Neriman'ı gördüm Kendisine kollarımı açarak koştuğum zaman bana arkasını döndü. Bir an bunu gerçek sanıp çığlıkla uyandım. Korkuyorum artık. Her şeyden korkuyorum. Neriman sizden ve benden hiçbir zaman kuşkulanmaz oysa. En feci de bu ya. Ama bu haliniz onu çok kaygılandırıyor. En iyisi buradan gitmek. Nereye gidebilirsiniz? Hüsnü Paşa'ya telgraf çektim. Adresini bilmeden mi? Sefaret kanalıyla. Elbet bulurlar bir yerde. Beni ne yapıp yapıp aldırmasını söyledim En sefil otel köşelerinde yatmaya razıyım İstanbul'a gitmeye mecalim yok ne yazık ki Bir çay daha vereyim mi Refik? Versen iyi olur Bu üçüncü olacak dokunmaz inşallah Okumayı bırak da biraz çevrene bak istersen Buralarda böyle güneşli hava'yı her zaman bulamazsın Doğru Nazım uyuyor Evet Kendini nasıl hissediyorsun? Daha iyiceyim halimden belli değil mi? Sabah korkuttun biraz beni Korkacak ne vardı sanki? Hamilelikten olan şeyler bunlar Yumurcak kendini belli etmeye başlıyor yavaş yavaş desene Sekiz ayı geçti Nazım kadar uslu olmayacak bu anlaşılan Kız olmasını o kadar istiyorum ki Neden? Adını Handan koymak için belki de Sen istemiyor musun? Ha, ben mi? Şey e elbette Ama Handan koymayız belki adını Neden? Bilmem ölmüş kişilerin adını koyarlar Anılsın diye daha çok Olsun öteden beri adını Handan koyabilmek için Bir kız çocuğum olmasını isterdim Belki de erkek olur bilinmez Eleni Koyor hanımefendi Yukarı çık da bahçede oturduğumuzu söyle Handan Hanım'a Çaya bekliyorlardı Odasında mı acaba Odasında efendim az önce telgraf götürdüm Telgraf mı Handan Hanım'a mı Evet efendim Kimden acaba Hüsnü Paşa'dandır bekliyordu zaten Çık söyle burada beklediğimizi Bas üstünde efendim İnşallah iyi bir haberdir Öyle üzülüyorum ki Bana morali düzeldi gibi geliyor biraz Kaygılanmaya lüzum yok Evet biraz daha iyice Bu sabah Nazım'la ipiçi oynadı Geçici bir bunalımdı belki de o Ya da Umut onu ferahlattı bir parça Öyle Bir şeye karar vermek o şeye erişmenin yarısıdır derler Hanımefendi beyefendi koşsunuz koşsunuz Ne oldu eleni Handan Hanım çok hasta galiba efendim Çok mu hasta Nesi var Bilmiyorum odada girdiğim zaman yerde buldum ölmüş gibi yatıyordu zaten Sen burada dur ben bakarım Ben de geliyorum Odaya girdiğini duymadı mı? Duymadı hanımcığım kımıldamıyordu bile. Ay sen çocuğa göz kulak ol. Siz burada kaliniz hanım efendiciğim gitmeniz doğru olmaz be. Bir şey mi oldu yoksa açık konuş. Bilmiyorum sadece yerde yatıyordu. Ha, öyleyse sen dediğimi yap. Aman yarabbim. Telaş etme bir şey yok bayılmış sadece. Neden sen geldin sanki? Elini hiç kaldıralım yatağına. Ben de kaldırabilirim. Handan handan. Bağırma kendinde değil baksana Gözün açtı kabada yaşıyor Bırak şimdi yatağına yatıralım tut da Ne oldu dersin Refik Nereden bileyim canım iki yanından tut şöyle Telgraf burada Belki de onu okuyunca bayıldı Doktora haber verelim Ver bakayım o bana Hiç okuma daha iyi Ne yazmış Azizem telgrafını aldım Bizim mod Paris'e gelmene razı değil Boşanmak istiyorsan hemen teşebbüse geçebilirsin Beni bağışlayacağını umarım zaten artık birlikte olamazdık hmm. Mesele anlaşıldı Hemen doktora haber ver Refik Sen başından ayrılma şimdi gelirim Merak etme asabi bir baygınlık olsa gerek Eleni, Eleni Parlasını ver çabuk Ne haber doktor? Haber pek iyi değil Mesuh. Zannederim meninjit. Şiddetli bir şok geçirmiş bu hasta. Evet doktor. Ne yapacağız şimdi? Konsültasyon. İki doktor daha getireceğim. Hemen getirelim. Ne yapmak lazımsa yapalım doktor. Kurtarmalıyız onu. Çalışacağız. Siz hemen yazdığım şu doktorları da bulun getirin. Şimdi... Alama karıcığım biliyorsun ki üzüntü sana gelmez Hiçbir şey gözümde yok artık O kadar da değil Adını Handan koyacağım bir yavru için böyle konuşmamalısın Hem daha ortada bu kadar üzülecek bir şey de yok Ne kadar uzun sürdü Uzun sürer elbette konsültasyon bu Londra'nın en ünlü doktorları başında Kurtaracaklarına güvenim var Enişte telgraf çekelim Sakın ha Belli olsun bakalım Onlara da telaşa vermek için bir neden yok henüz işte doktor çıktı Ne oldu doktor? Teşhisim doğru çıktı Ağır bir meninjit geçiriyor hastanız ya. Sahi mi? Üzülmeyin lütfen Kurtulabilir hastanız iyi bakılmaya bağlı elbette Orası kolay doktor Az önce kendine gelir gibi oldu Bir şeyler söyledi sonra gene daldı Bilmediğim bir dilden olduğu için Söylediklerini anlayamadım Oysa bizim için çok önemli bu mesyu Keşke ben odada olsaydım Neler söyledi acaba? Elen orada değil miydi? Ha. Evet evet işte o da çıkıyor Duymuştur belki de Ele mi? Buyurunuz efendim Hasta sayıkladığı zaman neler söyledi hatırında mı Ah beyefendi kendini öldürmüş birisi Ondan söyledi hep e, Nazim dedi Ve son kere bu isim söyledi Sonra Hüsnü Paşa'nın adını duydu Anlıyorum Kötü anıları mı var Evet doktor birkaç yıl önce geçmiş bir olayın vicdan azabı içinde Sevdiği kimse kendini öldürmüştü <gülüyor> Öyleyse çok dikkatli olmalıyız İçeri girebilir miyim doktor? Girmesen iyi olur karıcığım. Ama görmeden rahat edemem Refik Bırakınız girsin Ama konuşmayın lütfen Merak etmeyin doktor Şimdi beni dinleyin Belki madamın hastalığı daha da tehlikeli bir şekil alacak Bunu açık söylemek zorundayım dikkatli olmanız için Ne yapmalıyız doktor? Nasıl söyleyeyim Yarı yarıya ruhsal durumuyla ilgili bir hastalık bu Geçmiş anılardan sıyrılması gerek Ayıldığı zaman yepyeni bir dünyayı açmalıyız onun gözünü Kurtuluşu da buna bağlı olacak sanırım Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum doktor Hemen söyleyeyim ki kolay bir iş değildir bunu sağlamak Çok dikkatli olmak lazım İşin ehli bir hasta bakıcı bulalım Yabancı kimse olmaz Sevdiği birinin bulunması gerekli başında Sevdiği birinin mi? Evet Güven duyması için gerekli bu Yalnız onun sonradan tanıştığı biri olmalı bu hiç olmasa o kötü olayın geçtiği tarihten sonra. Yani Nazım'ın ölümünden sonra öyle mi? Evet. O günlerde görüştüğü bir kimse olursa anıları canlanır. Bu da beynindeki hastalığı yeniden arttırır. O zaman hiçbir kurtuluş umudu kalmaz. Böyle bir kimseyi bulabilecek misiniz? Evet doktor. Ben yapacağım bu işi. S sizi sever mi? Sanırım ki evet. Ee, başka birini bulamaz mısınız? Başka birini mi? Neden? Nasıl söyleyeyim Mesya ee, Siz evlisiniz sanırım değil mi Az önce yanımızdan ayrılan karımdı Öyleyse bu iş çok tehlikeli Ne bakımdan doktor Bu kadın sizi sevecek Belki de Bunun bir zararı var mı sizce Sanırım ki evet Bu cinsel bir sevgi olacak Gelişebilir Bunu göze alabilecek misiniz siz ve karınız Sahi mı söylüyorsunuz Ne yazık ki öyle Gerçekten zor bir durum Ne düşündünüz ne olursa olsun bu görevi üstüme almak zorundayım O zaman işimiz kolaylaşır Yanından hiç ayrılmayacaksınız Hatta onu soymak ve giydirmek görevi bile sizin olacak Anlatabiliyor muyum? Elimden geleni yapacağım Yalnız sizden bir istekte bulunacağım Buyurun Karımın bunlardan haberi olmamalı Anlıyorum Fakat nasıl gizleyebileceksiniz? İstanbul'a göndereceğim onu Bir yolunu bulup kandırırım Zaten doğum yapmak için gitmesi gerekliydi siz de bana bu konuda yardımcı olacaksınız Elbette Sevgili dostum Serber Bana sık sık yaz diyorsun Merak ediyorsun biliyorum Ama gel de gör halimi Üzerime aldığım görevin bugün 21. günü Neler çektiğimi bilemezsin Evi başka bir yere taşıdığımı bilmem yazmış mıydım bir kenara çekilip doya doya ağlamak için bile vakit bulamıyor insan. Beni tek sevindiren şey hastanın iyiliğe doğru gitmesidir. Karımdan hiçbir haber alamadım. Doğum yapınca bana tel çekecekti. Güler yüzlü bir hemşire bana yardım ediyor. Ama doktorun sağlık verdiği gibi hastayla yakından temas ettirmiyorum. Vücutça iyi andım. Ama şuur tam değil. Gözlerini açtığı zaman doğrulmak istiyor. Buna pek seyrek izin veriyorum tabii. Bana karşı bir çocuk gibi itaatli... Güven doyabilmek için elimi bir an bile bırakmak istemiyorum. Yumuşak ve ateşli değil. Gözlerin Gözlerini açıp da karşısında beni gördüğü zaman... ...yüzündeki sevinç ve minnet ifadesini seyretmelisin. Bu sabah daha erken uyandı. Ben gene baş ucundayım tabii. Sen... Sen... Elimi sık. Sıkıyorum yavrum. Daha çok... Daha çok... Ama acır elin Acımıyor mu? Hayır Daha fazla sak Acımaz benim elim Kimsin sen? Tanımıyor musun? Refik Cemal değil miyim? Tanıyorum elbette En iyi insansın sen Sen de çok iyi insansın Gitme Gitmiyorum yavrum Sana biraz süt veririm İstemem Yanımda dur, ayrılma buradan Peki öyleyse Sen nasıl istersen Elime tut Kimim ben? Gene mi unuttun adını? Handansın sen Handan? Ya sen? Refik Cemal, pekala tanıyorsun beni Tanıyorum öyle mi? Ama nereden? Bunun önemi yok Bana güveniyorsun değil mi? Güveniyorum sana Elimi tut Bırakma sakın Ellerin ne kadar sıcak Biraz uyumaz mısın? Hayır Uyumak istemiyorum Pencerenin önüne götür beni Gel Ay. Gel şöyle Ne güzel Neresi buralar? Evimiz ve çevresi Ağaçlar çiçekler İşte şurada da çocuklar oynuyor bak Çocuklar Hoşuna gitti mi? Kimin çocukları bunlar? Yabancıların yavrum önemli değil Senin çocuğun var mı? Hayır yavrum Kafanı yorma böyle şeylerle Çocukları sev yeter Sevmiyorum çocukları sevmez istersen Bir çocuk var Biliyorum ben Ufacık bir çocuk sen tanıyor musun onu? Hayır yavrum. Adı... Yorma kafanı bunlarla. Oturmak ister misin? Evet. Sen yanımda ol ama. Merak etme. Hiçbir yere gitmem. Yanındayım hep. Ben sadece seni seviyorum. Senin adın Refik. Benim adım... Benim adım... Kimim ben? Handan. Handan. Siyah sakallı biri var değil mi? Siyah sakallı şişman. Tanıyor musun onu? Hayır yavrum. Yabancı bir olsa gerek. Yabancı biri. Yabancılardan korkuyorum ben. İstemiyorum onları. Sen kal yanımda yalnız. Kalacak mısın? Yanındayım yavrum. Her zaman yanındayım. Oh, ne güzel. Elimi tut. Bırakma sakın. Ellerin ne kadar sıcak Uyumaya çalış Kapat gözlerini Hadi oh, Ne güzel Refik Server Sevgili dostum benim Böyle sıkıntılı anlarında nasıl da yetişirsin Mektubumu aldın Aldım, Bekliyordum seni Buldun mu o herife Alıp getirdim bile Ne diyorsun sahi mi Dışarıda bekliyor Sana sormadan içeri almayı doğru bulmadım Salona alalım onu Hastayı göreceğim diye tuturmaz inşallah Merak etme öldü biliyorum Ne diyorsun e Başka türlü getiremezdim ki Yalan söylemek zorunda kaldım Birkaç kuruş miras peşinde herif Sanırım onu görmeye pek meraklı da değil zaten Sen al ver içeri Keşke hiç karşılaşmasam onunla Ekselans Buyurun Görebilirsiniz bu ne demek oluyor anlamıyorum Mösyö Burası izinle girilebilen özel bir hastane mi yoksa ee, Ona benzer bir şey şu taraftan buyurun Saçma hiç hastaneye benzemiyor Şiş, Yavaş konuşun lütfen Hoş geldiniz Mesut Rafik Cemal Şunu hemen söyleyeyim ki size Mösyö lütfen bana Ne siz Fransızsınız ne de ben Hiç önemli değil bu Benim için önemli. Buraya tartışmak için gelmediğimi bilmenizi isterim Ben de istemem zaten Karımın naaşı nerede Henüz ölmedi karımız Ölmedi mi Ölüsün için beni buraya getirdiniz ama ağır hasta Doktorlar onun için hava değişimini gerekli buldular İtalya sahilleri böyle hastalıklar için en uygun yermiş Beni kandırdınız demek İtiraf ederim ki evet Başka türlü gelmezdiniz çünkü Anlıyorum Benden para isteyecekseniz vermem Mali durumum bozuk Para isteyecek değilim İngiliz makamları pasaport vermekte güçlük çıkarıyorlar Şuuru yerinde olmadığı için Vasisi olarak kocasının rızası gerekiyormuş Bunun için mi çağırdınız beni buraya kadar Siz gelmeden yapılamazdı işlem Pervasızlığınıza diyecek yok doğrusu Ne hakkınız var beni aldatmaya Bunun tartışmasını yapmayalım lütfen Öyle olsun Ne kadar sürer bu iş İki günde biter sanırım Bekleyeme bu akşam gitmek zorundayım Bunu yapmadan gidemezsiniz bir yere Ne haklı böyle konuşuyorsunuz benimle Karınızın sağlığı söz konusu Karım değil artık o Resmen daha karınız Yaşaması vereceğiniz izne bağlı Bu izni vermezsem ölecek demek Ne yazık ki evet Öyleyse mesele yok Benim istediğim de bu zaten Ondan başka şekilde yakamı kurtaramam çünkü. İnsanlık yok mu sizde? Canavar mısınız yoksa? Hakkımda ne düşünürseniz düşünün umurumda değil. Onun sağlığını korumak kanuni görevinizdir sizin. Bana görevimi hatırlatmak şimdi mi aklınıza geldi? Ne yapamı istiyordunuz? Daha önce haber verebilirdiniz hastalığını. İlgilenirdiniz demek? O benim biliciymiş. Beni dinleyin. Karnınızı ölüm döşeğine düşüren sizsiniz. Eğer isteğimi yerine getirmekte direnirseniz... ...akrabası sıfatıyla sizi mahkemeye vermek zorunda kalırım anlıyor musunuz? İngiliz kanunları sizin gibilerin yakasını kolay kolay bırakmaz... ...ona göre düşünün. Ne demek istiyorsunuz? Neden ben düşürüyormuşum ölüm döşiğini? Çektiğiniz telgraf onu bu hale getirdi. O telgraf elimde. Şantaj mı yapıyorsunuz bana? Nasıl sayarsanız sayın. Onu Paris aldırmaya metresinizin razı olmadığını yazmışsınız telgrafta. Unutmayınız ki İngiliz kanunları önünde ağır bir suç sayılır bu davranış. Söyler misiniz bana bu işlere ne hakla burnunuzu sokuyorsunuz siz? Duygularınız öylesine nasırlaşmış ki... ...size bunu anlatmakta güçlük çekerim. Onun henüz resmen karın sayıldığını az önce kendine söylediniz... İngiliz kanunları evli bir kadınla yabancı bir erkin böylesine yakından ilgilenmesine ne der acaba Bunu düşünmedin sen halde. Kurtulmak için boşuna çaba harcamayın Bir kere yabancı bir erkek sayılmam akrabasıyım İkincisi doktorlar gerekli buldukları için aldım üstüme bu görevi Ama hemen söyleyeyim ki her şeyden önce insanlık duygularımdır beni bu işe iten Öyle duygulardan da siz anlamazsınız sanırım Anlatmaya çalışmak da boşuna Cevap verin lütfen İzin verecek misiniz vermeyecek misiniz <Gülüyor> İstediğiniz olsun bakalım Ama bunun öcünü alacağım sizden telgraf verin bana İstediğimi yapın öyle Sevgili Neriman Bu mektubu cenab yazıyorum Bildiğin gibi bir buçuk aydır İtalya'dayız Bana atıp mektup yazabilirsin Çünkü bu adreste bir süre kalacağız Handan daha da iyi durumda Hemen hemen normal sağlığını kazandı sayılır Hatta eski neşesi bile geri geldi diyebilirim. Buradaki doktorlar bunun bir mucize sayılabileceğini söylüyorlar. Ama hastalandığı güne kadarki geçmişi tamamen silinmiş durumda. O günden sonra yeni doğmuş bir adeta. Zaten kurtulmasında buna borçluymuş. Yakın olarak benden başka kimseyi tanmıyor. Aslında ben de yabancı biriyim onun için. Akrabalık ilişkimizi bilmiyor çünkü. Ama güvendiği tek kimseyim. İtalya'nın göz alıcı manzaraları karşısında bir çocuk gibi sevinçli. Bunları size içiniz rahat etsin diye yazıyorum. Burada bir pansiyonda kalıyorum. Pansiyonun sahibi çok sempatik bir adam. Handan'la anlaşabiliyorlar. Şu dakikada yakınımızda bulunan bir hayvanat bahçesini gezmeye gittiler. Ha Bir ayak sesi var. Geliyorlar galiba. Mektubuma sonra devam ederim. Bayıldım doğrusu e, Neydi adı <gülüyor> Kanguru sinyora. Onlar yavrularını ceplerinde taşırlarmış İlk gördüğümde ben de çok şaşmıştım Oo, Geldiniz mi <gülüyor> Signora'ya kangurularla develeri gösterdim Yarın da timsahları görürüz Tabi korkmazsanız Hı, Korkmam götürün beni <gülüyor> Siz bilirsiniz işte size sinyora'yı teslim ediyorum Şimdi izin verirseniz bir parçacık mutfağını yiyin Teşekkürler madem bir şey değil şimdilik hoşça kalın. Yemek tam 12'dedir unutmayız gene Merak etmeyin acıkmaya başladık bile Ne yazıyordun? Mektup mu? Ha, onun gibi bir şey Neden kaldırdın? Sen varken hiçbir işle meşgul olmak istemem de ondan Kime yazıyordun mektubu? Uzaktaki bir akraba ama Hani böyle sorular sormayacaktın bana Akrabalarını öyle merak ediyorum ki ne zaman tanıştıracaksın beni onlarla? Çok uzakta olduklarına göre geldikler zaman elbette. Ya da biz gidince. Birinin adı Neriman değil mi? Nereden biliyorsun? Gönderdiğin zarflardan birinin üstünde okudum. Kim bu Neriman? Bir akrabam dedim ya. Şey hava güzel değil mi dışarıda? Hı, çok güzel. Yarın timsahları görmeye beraber gidebilir miyiz? Elbette. Neden? Madamdan hoşlanmadın mı yoksa? Çok hoşlandım. Ama senin de yanımda olmanı istiyorum Korkuyorum sen olmayınca Korkacak bir şey yok oysa Çok tatlı bir adam. Beni seviyorsun değil mi Bunu kaç kere söyledim sana Yine de duymak istiyorum Hep söyle olur mu Olur yavrum Ne zaman tanıştıracaksın beni Kiminle ne, Neriman'la Gittiğimiz zaman dedim ya Neriman Bu isim hiç yabancı gelmiyor bana Sanki böyle birini tanıyor gibiyim. Ama böyle şeylerle kafanı yormayacaktın hani. İstemediğim şeyler yapmayacağına söz vermiştin sanırım. Peki peki. Seni istemiyorsan yapmam. Öyle korkuyorum ki. Neden? Bana darılmandan. Sana darılabilir miyim hiç? Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni yavrum. Sev. Hep sev beni. Sevmezsen yaşayamam gibi geliyor bana. Öyle şeyler düşünme. Sinyor Refik Ne var mı da? Aşağı ininiz bir dakika imzalayacağınız bir kağıt var postacı getirdi Olur mu adam geliyorum Geç kalmayınız bekliyorum Şimdi sen bu çiçekleri vazoya yerleştir istersen ben gidip geleyim Hemen gel olur mu? Elbette elbette merak etme sen <Gülüyor> Nerede imzalayacağım kağıt madem İşte burada şurayı imzalayacakmışsınız Ne kağıdı bu Sanırım ki bir para gelmiş size Tamam tamam bekliyordum maaşım <gülüyor> Buyurun Gracias señor Demek maaş alıyorsunuz memursunuz Onun gibi bir şey Aha, Unutuyordum az kalsın dün sizi telefonda aradılar Telefonda mı arayan kim Bilmiyorum adını söylemedim Bir yanlışlık olacak burada beni kimse tanımaz Adınız Refik Cemal değil mi Nasıl yanlışlık olabilir Kim aramış olabilir peki Benden görüşmek istedi Yok sadece sordu o pansiyonda mı kalıyor diye Her neyse Gelirse görüşürüz elbet Aa, Bu parayı nasıl alabilirim ben acaba Uzak mı postane Biraz uzakçadır senior Yemekten sonra bana tarif edersiniz yerini Burada hiçbir yeri bilmiyorum Baş üstüne senior. Ben gelinceye kadar senior handanla meşgul olursunuz değil mi Elbette Bir şey sorabilir miyim senior darılmazsanız Sorun bakalım Senior handan ninis olur sizin karınız mıdır onun gibi bir şey Onun gibi bir şey Anlamıştım ben de akıl zaten Neye? Sizi o kadar seviyor ki Madem Madem ki konu açıldı sizden bazı ricalarda bulunmak zorundayım Daha önce de söylemiştim sanırım Sinyor ağır bir hastalık geçirdi Henüz tamamen iyileşmiş de sayılmaz Hastalığında hafızası silindi Geçmişine ait hiçbir şey bilmiyor Ve bilmemesi lazım eğer hatırlarsa hastalığı tazelenir Kendisini artık kurtaramayız Ne diyorsunuz Bunları size dikkatli olun diye söylüyorum Bana sorduğunuz sorulara benzer şeylerden söz etmeyin ona Anlatabiliyorum değil mi Anlıyorum İyi ki söylediniz merak etmeyiniz siz Teşekkür ederim Aklınızı bir takım soruların kurcaladığını biliyorum Ama tekrar rica edeceğim Merakınızı açığa vurmaktan kaçının Belki anlatmaya çalışırım Uygun bir zamanda bütün olanları Şimdilik sadece ona yakın ilgi gösterin yeter. Bunu yaparsanız benim minnettar bırakırsınız. Çok zor durumdayım çünkü. Öylesine zor durumdayım ki... ...bu işin nasıl sonuçlanacağını kendim de düşünemiyorum. Bana yardım edin lütfen. Birinin yardımına çok ihtiyacım var. Ağlıyorsunuz senior. Beni anlıyorsunuz değil mi? Merak etmeyin senior size yardımcı olacağım. Senyor Refik Cemal bir yere kadar gitti bir saate kalmaz gelir Onunla işim yok zaten Yanında bir de kadın vardı değil mi Evet senyor Senyor Ahandan'ı soruyorsunuz herhalde Ta Kendisi beraber mi gittiler Hayır senyor Senyor Ahandan yukarıda odasında Görmek istiyorum onu Senyor Refik Cemal gelsin de öyle görüşün isterseniz Neden Yabancı kimseyle görüşmesini pek istemez de O da kim oluyormuş Bu adam haddini çok aştı artık Sinyor Refik Cemal çok iyi bir insandır Onun hakkında böyle konuşmayın lütfen Siz otelci kadın mısınız Hayır pansiyoncu Her neyse gevezeliği bırakın da ne diyorsam onu yapın Siz kimsiniz Sizi ilgilendirmez Bunların da hepsi kim olduklarını saklıyorlar Sinyor Refik Cemal de mi kim olduğunu gizledi sizden Evet ama çok iyi bir insan Sinyora handanın üstüne titriyor Böyle sevgi görmedim ömrümde ben Nereden anladın sevdiğini Anlaşılmaz mı hiç Sinyora da bayılıyor doğrusu delikanlıya Beş dakika ayrılmayı görsün hemen düşüyor telaşa Hmm. Demek böyle Ben sinyor handanın yabancısı değilim Kendisiyle görüşmem lazım mutlaka Sinyor Refik Cemal'de bekleyemem Odasını gösterin lütfen bana Sinyor Refik Cemal kızarsa karışma Karışmayın siz odasını gösterin lütfen Nasıl isterseniz sinyor merdivene çıkın Karşınıza gelen ilk odadadır Girin Siz. Kim miyim Görüşmeyle o kadar çok mu oldu mu adam Kocanızı tanımayacak kadar Yoksa gene şu malum numara mı Eğer öyleyse beni kandıramayacağınızı hemen söyleyeyim Yutacak değilim Kocam mı Ya, Kocanız ya Ne yazık ki kocanızım Yakamı sizden kurtaramadım için tabi Ama bu sefer kesin olarak bu işi halletmeye geldim Çok şükür ki elimde kuvvetli bir koz var Refik Cemal ile yaşadığınızı biliyorum ...25'le meyden vermezsiniz sanırım. Refik Cemal mi? Tanıyor musunuz onu? Hadi canım bırakın bu numaraları dedim ya. Neler söylediğinizi anlayamıyorum. Anlamaya çalış öyleyse. Gerçekten hafızan zayıfladıysa... ...biraz uğraş kuvvetlendir. Ben Hüsnü. Bu isim bir şey hatırlatmıyor mu sana? Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü Paşa. Tamam. Gördün mü hafıza hiçbir zaman kaybolmaz. Üstü küllenir sadece. Küllerini kaldırırsın gene her şey çıkar meydana. Hüsnü Paşa... Paris... Madame Moot. Hmm, i̇şte oluyor bile. Gene de numara olabilir bütün bunlar. Refik Cemal... Meriman... Ama yarabbi... Neredeyim ben? Burası neresi? Handan! Handan! Handan! Ne yaptınız sonra Bir şey yapmadım bayılmış olacak adam, adam. Neden girdiniz yanına Gerekiyordu da ondan Korktuğumun başıma geldi işte Tutun da yatağına alalım onu Beni Tutun. ilgilendirmez sonra tekrar gelir madam! Hiç ümit yok mu doktor ne yazık ki hayır Kendine gelemedi bile Faydası da yoktu zaten Bu durumda kendine getirmek ona işkence etmekten başka yarar sağlamazdı Birkaç saatlik ömrü ya var ya da yok Üzülmeyin Anlattıklarına göre siz elinizden geleni yapmışsınız Dayanılır şey değil Belki de en büyük kötülüğü yaptım ona Başınız sağ olsun senior. Nasıl Öldü Evet, senior. <Gülüyor> i̇şte dostum. Bu hazin romanın yürekler parçalayan son yaprağı da böyle kapandı. Az önce değerli naaşı İstanbul'a göndermek üzere yola çıkardım Kendimde birazdan trene binişim Şimdi eli boş dönüyorum Cenova caddelerinden Başım düşük Yanaklarımdan sessiz yaşlar süzülerek İnsanlar doğacak ve ölecek Bu ezeli ve ebedi kanun Anladık ama böylesine ıstırap çektirerek öldürmek hangi kanunun adaletine sığar söyler misin? Bir gün oğluma Nazım adını koyarken kendi kendime bunu yapmak gereğini duyacağım hiç aklıma gelir miydi diye düşünmüştüm. Şimdi doğduğunu birkaç gün önce haber aldığım kızıma <gülüyor> Handan adını koydururken aynı düşüncelerin hazin etkisi altındayım. sürekli oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Yazan Halide Edip Adıvar. Radyoya uygulayan Fazıl Hayati Çorbacı oldu. Reji Rıza Tüzün, efekt Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar... ...anlatan İhsan Ertürkmen... ...Handan Jehan Mahfet Özüm... ...Refik Cemal Hayri Esen... ...Server Pekcan Koşar... ...Madam Gülvergon Mildon... ...Hüsnü Paşa Kayhan Yıldızoğlu... ...Postacı Engin Akçelik... ...Doktor Osman Görgen... ...Hemşire Gül Ün... Başka bir oyunda buluşmak üzere... Hoşça kalın sayın dinleyiciler.